chicaste Merhaba kainat. Bugün 1 Mart Cuma. Yıl 2013, Ay 3, Gün 60, Kasım 114. 1434 Hicri Rebiül Ahiir, 19 1428 Rumi Şubat 16. Fırtına. Günün malumatı Mart. Eski Romalılar Mart ayını savaş ilahı olan Bada Buda, Bada Buda da ayırmışlar ve adına Mars demişler. Süryanliler ve eski İranlılar, e, Azerler yani, dedikleri bu aya büyük önem verirler. Ve bu, aya içine, e, ve bu ay içinde dünyanın bütün işlerini o isimde bir meleğin yapacağına inanılırdı. Mart adı, bizde Latin, Mart ayı bize Latinlerden geçmiştir. Günün şiiri, baharın azizliği, kibrit çakıyorsun karanlıkta badem çiçeklerini görmek için. Ve Mart denizlerinde tedirgin bir çift sarınıç gemisi gözlerin Bir iş açacaksın sen başımıza Yangın mı olur artık, bahar mı? Can Yücel Günün tarihi 55 yıl önce bugün 1 Mart 1958'de İzmit'te Üsküdar adlı şehir hatları vapuru fırtınaya tutulup battı Çoğunluğu lise öğrencisi 220 vatandaşımız hayatını kaybetmişti Yemek listesi gün atmış, sebze çorbası, etli yaprak dolması, salata ve un helvası. Büyük saatli marif takvim. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete, haftanın sonu Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Marder, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da tekrar George Harrison'a Living in the Material World adlı parçasını dinlemekteyiz. Hala da dinliyoruz onu. Bu solo çalışmalarından birisi, Beatles'dan sonra yapmış olduğu çeşitli çalışmalardan biri, Living in the Material World adını taşıyan albümündeki aynı adlı şarkıyı dinledik. George Harrison bildiğiniz gibi 70 yaşında olacaktı bugün. Şey, bu pazartesi Fakat kendisi 2010-2001'de Hayata veda etmişti onun, Bu haftayı Onun şarkılarıyla geçirdik Ve 70 yaşını O olmadan aramızda olmadan Kutlamaya çalıştık böyle de yapıyoruz Bugün birkaç parçayla Beraber George Harrison Derlememize de son Vereceğiz Evet günün Haberlerine bakalım şimdi. Bir kere tarihte bugün neler olmuş? Bahar gelirken 1 Mart 1893'te Nikola Tesla ilk radyonun demonstrasyonunu St. Louis'de, Missouri'de yapmış. Oldukça önemli bir, Halk da biraz yenmiş olduğu söylenen bir mucit. 1893 tarihinde bizim de şu sırada mesleğimiz haline gelmiş olan, işimiz haline gelmiş olan radyoculuğun ilk ustası denebilir. Mühendis olarak yapmış. 1954'te bugün nükleer deneme yapılmış 15 megatonluk hidrojen bombası Bikini atolünde Mercan adasında Pasifik Okyanusu'nda atılmış ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından şimdiye kadar meydana getirilmiş en büyük radyoaktif kontaminasyonu ortaya çıkartmış tabi bulaşma durumunu 1978'de bugün Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'deki mezarlıktan çalınmış 92'de bugün İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırı da bulunuldu 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan işgalinde Anaconda operasyonu diye verilen Doğu Afganistan'da bir operasyon başlatılıyor. Bu Afganistan'da geniş çaplı Amerikan askerlerinin katıldığı ilk büyük operasyon oluyor. Yani sadece özel harp elemanlarının değil özel harpçilerin değil aynı zamanda konvansiyonel güçlerinde girdiği bir şey. 2003'te bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi ilk duruşmasını ilk duruşmasını yapmış. Evet. Lahide. Ve evet başka da bir kayda değer haber yok tarihten bir iyi ya da kötü haberle başlayabiliriz nereden bakıldığına bağlı Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre pesimistler, karamsarlar daha uzun ömürlü oluyorlarmış nasıl bir iş bu Hmm, haberi bulmaya çalışıyorum aslında şu anda ama ee, yeşillik pardon. Ee, Deutsche haberi bu. Evet Deutsche haberi bu. Biraz detaylardan siz bahsederseniz ben hemen arkanızdan geliyorum açıkçası. Mutluluk ve iyimserliğin ömrü uzattığı inancının aksine Almanya'da bilim insanları daha farklı bir sonuca ulaşmışlar ve karamsarlar daha uzun ömürlü oluyorlarmış. Şimdiden başlayıp bir ömrümüzü uzatmaya, daha doğrusu bizim açık gazı dinleyicilerinin de genellikle bu haberlerle uzun ömürlü olacakları varsayımında bulunabiliriz. Yani bu ıı, ıı, pek çok üniversitede Almanya'da Erlangen Nürnberg Üniversitesi, Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Zürich Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü yeni çaplı bir araştırma bu. Ve büyük imsarlık yüksek oranda hastalık ve ölüm riskine yol açabiliyormuş. Türkiye'de o zaman hiç kimsenin Zaten böyle bir tehlike içinde olmadığı söylenebilir. Örneğin Yunanistan'da en az 100 sene yaşar. Orta, en az demeyelim de ortalama 100'ü 100 bulur galiba ee, yaşam süresi. Evet. Or, yani yaş da arttıkça İspanya. da karamsarlık oranı da artıyormuş. Araştırmacılar şaşırtan sonuç da şu olmuş. Geleceği konusunda ne kadar karamsarsa pesimistse Sağlık ve gelirde o kadar istikrarlı oluyormuş. İnsanların kalan zamanların sınırı konusunda daha hassas olduğunun bir göstergesi olduğu görüşündeymiş bilim <gülüyor> insanları. Ayrıca bu kişiler daha iyi bir gelecek umut etmektense var olan mevcut durumlarını, statülerini korumaya çalışıyorlarmış. Durumu güven altında garantiye alıyorlar yani. Ve psychology and aging, psikoloji ve yaşlanma konusundaki yayınlar yapan bir dergide, bu adlı bir dergide yayınlanmış. Artık evet. dinleyiciler karar versin. Evet, sadece e, aktarıcı olmaktan çıkarsak iyi mi, kötü mü bir haber olarak da yorumlamak lazım bunu açıkçası. Ben de sizin fikrinizi merak ediyordum. Bu hem iyi hem kötü bir haber. Hmm. Ne tarafından iyi mesela? E işte, Daha uzun süre yaşayabilecek karamsarlar. Evet. E kötü tarafı ne bunun peki? Çünkü sürekli e, o zaman içinden gelip yükselen iyimserlikte hemen yani ne kadar güzel bahar başlıyor bugün. Can Yücel'in güzel şiiriyle de girdik derken demeye kalmıyor eyvah ömrüm kısalacak böyle düşünmeye devam edersem diye düşünürsün. Bu da tehlikeli ha, tarafı evet. işin işte. Yani iyi haber mi, kötü haber mi? Karar veremedik. ikisi birden diye bakabiliriz. Onun gibi pek çok haber daha var. İyi haber mi, kötü haber mi? Daha şey meselesi. Fakat en önemlisi tabii bugün bu dünkü Milliyet Gazetesi'nde çıkan görüşme tutanakları BDP'lilerle İmralı zabıtları manşeti üzerinden verilmişti bu haber. BDP'li heyetin İmralı'da Öcalan'la yaptığı görüşme tutanaklarının sızdırılmasıyla ortaya çıkan bir haberdi. Bunun yankıları sürdü dün, gün boyunca. Paris suikastından sonra çözüm sürecine darbe vuran ikinci olay olduğundan bahsediliyor bu tutanakların sızdırılmasının. Bu da gene hangi tarafta olduğuna bağlı. Evet. İmser mi kötü tarafta mı olduğuna bağlı. Mesela Radikal Gazetesi İkinci sabotaj manşetiyle vermiş bunu yani Paris e, şeyleriyle Paris suikastleriyle 3 PKK yöneticisinin öldürülmesiyle ilgili unharca bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili olaydan sonra bunun da ikinci bu Tutanakların sızdırılmasının ikinci büyük suikast olduğunu Sabotaj olduğunu söylüyor Radikal gazetesi Ama e, nereden Durduğuna bağlı çok bağlı e, Mesela Taraf gazetesi Süreç şeffaf başladı e, Diyor kamuoyunda Öcalan'ın gönderdiği Mektupların açıklanması Kamuoyu bunu beklerken Öcalan'la görüşmenin tutanağı gündeme bomba gibi Düştü deniyor BDP sızdırma iddialarını reddetmiş, ee, Kültür Bakanı Ömer Çelik ise bu ifadelerin çoğu aktarılan aktarılanların spekülasyonudur demiş ve hükümet genel olarak sessiz kalmayı ve sert tepki vermemeyi tercih etmiş. Taraf gazetesi de farklı bir taraftan bakmış Evet Ve evet, sürecin şeffaf olarak başladığını. Milliyet gazetesi de yani milliyetin e, tam olarak yayınladı. E, zabıtları yayınlayan gazete oydu. Milliyet gazetesiydi. Özel haber olarak Damık Durkan'ın İmralı zabıtları diye dün verdiği satır satır o görüşme diye başlıklarını vermişti. Dün size satır başlarından özet vermeye çalışmıştık. Çünkü ayrıntılı bir tutan iki sayfa tutuyordu en az Milliyet gazetesinde de. Şimdi çözüm süreci şeffaflaşıyor diye yazmış. Milliyet yazdı. Türkiye konuştu. İmralı zabıtları gündemi derinden sarstı diyor. Ve İmralı ile ne konuşuldu hep merak konusuydu. BDP'li heyetin ziyareti sonrası da herkes bir ipucu aradı. Sonunda milliyetin haberi çözüm sürecinin perdesini araladı şeklinde geçmiş. Yani mecliste büyük bir telaş olduğundan bahsediyor. Sosyal medyanın da tabii bir numaralı gündem maddesi olmuş sabah ilk e, haber televizyonlarında ilk haberi İmralı zabıtları. Şimdi ikinci sabotaj diye niteleyen gazeteler bu şeyin bir kısmı kendisinin ulaşamadığı gazeteler. Bunun kendi tutanaklara ulaşamayan gazetelerin evet. söyledikleri. Bir kısım gazetede bunu o, o Mahut ve hiçbir zaman kurtulamadığımız en korkunç metaforla deprem şeklinde nitelemeye devam ediyorlar. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde yanılmıyorsam bir deprem benzetmesi var. Tutanak depremi diyor. <gülüyor> Affedersiniz. İmralı planı sızdı. AKP ve BDP ikinci osla benzetmesi yaptı ve içerik muhalefeti kızdırdı deniyordu işte. E çeşitli başlıklar atmışlar. Rejim değişikliği isteniyormuş. E Tutanak de depremi. AKP'de çok etkisi yapmış. Bu başlıklar var. E vatanda aynı benzer şeyi kullanma. Benzer değil tamamen aynı manşeti kullanmış. Tutanak depremi. Öcalan kızgın kandil kaygılı diyor. BDP'ye ait İmralı tutanakları ortaya çıktı. Kandil Öcalan arasında statüye çekilme konusunda görüş ayrılığı var. Bu imsal bir haber mi? Kötümser bir haber mi? Yorumlamamız gerekiyor. Star gazetesi de başbakanın başdanışmanı ve kendi gazetesinin yazarı Yalçın Akdoğan'ın ağzından çözüm sürecine kurulan tuzak olarak nitelemiş ve onu yazdı diyor. Tutanak değil sabotaj belgesi diyor. Yani şöyle bir sıralamaya gidersek Star gazetesi ve radikal gazetesi bunu sabotaj. Cumhuriyet ve vatan gazeteleri deprem. Milliyet kendi çıkardı ve taraf gazeteleri bunu şeffaflaşma süreci şeffaflık olarak görüyorlar. Baştaki şeyinize, vurgunuza geri dönecek olursak. Mesela bu belgeler, bu tutanaklar Star gazetesine gönderildiği takdirde Star gazetesi bunları yayınlamayacak mıydı acaba? Yani böyle bir belgeyi yayınlamayacak bir gazeteci... Gazete mi Star? Eline böyle gerçekten bomba niteliğinde bir haber var diyelim. Evet, Star bom, gazetesinde. Bomba benzetmesini de teşekkür ederim. <gülüyor> bir kenara bırakırsak elinde çok etkileyici bir haber olursa. Gerçekten de ben de merak ediyorum bu soruyu. Yani radikalın eline gelseydi bu bir sabotaj. Biz bunu yayınlamayız mı diyeceklerdi. Yoksa şok. Bugün klişelerden giderim hadi. Yoksa şok, İmralı tutanakları ilk kez Radikal Gazetesi'nde mi diyeceklerdi? Öyle bir i̇lk durum da var. İlk defa gazetemizde deprem derler yani, miydi? Bilmiyorum ama yani... E, yani mesela Vatan Gazetesi'ne gelmiş olsaydı bu... Böyle bir belgenin girip gelmeyecek... Yani geldiği takdirde yayınlamayacak olan gazetelerin de gerçekten gazetelik sürecinde sorgulamak gerekiyor sanırım... Bu kadar önemli bir belgeyi Herkesin merak ettiği konudaki Bu kadar önemli bir belgeyi yayınlamayacak gazeteyi Düşünmek bile Gerçekten kaygı verici medya açısından Evet Şimdi tabi bütün o, o Sabotaj diyen e, gazeteler Mesela tam tamamını yayınlamış ama Sabotajı Öngören e, radikal gazetesi yani, Merak var Onlarda da merak var galiba. Tamamını yayınlamış. Enteresan. Bazı gazetelerde pek görmemeyi tercih etmişler. Bir de o var. Ha Bir de tabii bu ünlü şeyi hatırlatıyor tabii bize. Çok önemli bir şekilde. Wikileaks sızdırmalarını. Evet. Bradley Manning de ilk defa neden yaptığını anlatmış. Suçların düşmana, düşmanla iş birliği yapma kısmını tamamen reddederek ama... Bunun Amerika'nın dünyada yaptığı o özellikle işte Irak'lı Irak'ta gazetecilerin taranarak masum gazetecilerin öldürülmesi gibi olayları da dünyanın bilmesi için WikiLeaks'e gönderdim diye bir ilk defa avukatı aracılığıyla bir ifade vermiş. Mesela WikiLeaks bir gazetecilik yaptığı düşüncesinde. Şimdi Hürriyet gazetesinin tabirle İkisinin ortasında diyebiliriz. Hem çok ağzının suyunun aktığı besbelli. Hem de Apolix diye bir manşetle vermiş. Buradan ufak bir tavsiyede de bulunalım. Bu Başlıklar konusunda ve grafik tasarım konusunda Hürriyet gazetesinin... ...Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri olan Hürriyet gazetesinin... kendini bir gözden geçirmesi lazım galiba. Çok çirkin bir başlık. Hem grafik tasarım açısından söylüyorum. Yani Apolix diye bir başlığın ne kadar yaratıcı olduğu tartışılır. Ama e, grafik olarak... Ee, Öcalan'ın bir kafasını kum saatinin içine koymak Wikileaks'in amleminin içine koymak çok da yaratıcı değil çok da ilgi çekici değil çok da göze hoş duran bir şey değil bunu da buradan belirtmek gerekiyor sanırım Evet ve böyle Wikileaks'in o simgesi olan kum saatinde akan mesela petrol şeyleri damlaları da kan gibi kan damlıyormuş gibi bir illüstrasyonla verilmiş Apollo diye zorlanmış yani. Evet. Ee, sızdırma BDP'deki uç kanattan iddiası varmış. Bunda Metehan Demir söylüyor. Devlette göre sızdırmayı BDP'nin içindeki bir uç kanat yaptı ve bu metin de bir süreden beri elden ele e, dolaşan ve görüşmelerden sonra hazırlandığı e, belirtilen bir bilgi notunun yansıması olarak nitelendirilmiş. Başka e, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in de açıklamaları vardı. Burada da bazı sorularım var. Spekülasyon demiş. Bu ifadelerin çoğu aktaranlar spekülasyondur demiş. Evet, i̇yi sordun. Bu Spekülasyon? Sor bu sorunun ne? cevabını bilmiyorum. Cevap veriyorum. Bilmiyorum. Çünkü son derece ayrıntılı ve bütün diğer gazetelerde de motamo kelimesi kelimesine virgülüyle beraber noktası virgülüyle beraber aynı olan bir şey belgeyi nasıl spekülasyon olarak niteleniyor Bu da spekülasyon kelimesi kullanılan terminolojik konusunda insanda tereddüt yaratıyor yani evet. elimizde gene nereden baktığına bağlı bir şey var yani bu nasıl spekülasyon olabilir böyle bir şey zabıtları satır satır yayınlıyoruz demişti dün milli Emniyet gazetesi reddeden de yok reddeden hiç kimse yok Üstelik de mesela Cevat Öneş, eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlarından Cevat Öneş'e de sormuşlar. Öcalan katkı sunmak istiyor diye yorumlamış. Çözüm sürecini Türkiye'nin demokratikleşmesi, paradigması içinde gerçekleştirmek, katkı sunmak istiyor. Toprak bütünlüğü de bir tartışma konusu değil diye. Aynı şekilde... Muhsin da düşünenlerin düşüncesi bölümünde şey yazmış. Şu anda örgüt, kandil, Avrupa ve Diyarbakır'da önderliğin yeni talimatı olan demokratik ulus konuşuluyor. Namık Durukan'ın haberini bir de bu gözde okuyun demiş. Yeni bir durum. Evet. E, muhalefetse tabii bu ittifaka geçit vermeyiz diye e, BDP ile Öcalan arasındaki görüşmede konuşulanlar, Muharrem İnce mesela 21 milletvekiliyle bir bası toplantısı düzenlemiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Türk milleti kavramını anayasadan çıkarmak istiyorlar. AKP, PKK anayasasını yaptırmayacağız. Bu ittifaka geçit vermeyeceğiz demiş. Ee, burada da belki haklı bir nedenleri olabilir. Çünkü kendilerine doğrudan Öcalan tarafından e, faşist denilmişti. CHP'nin ulusalcı tayfasının yansıması şu anda faşizmdir denilmişti bu geçen diyaloglarda. Tam olarak böyle söylenmeyebilir ama bakıp bulabiliriz. E, böyle bir verdiyansın da e, gelmesini normal olarak gördüm ben açıkçası. Evet çokça çok çeşitli çapta şeyler var. E, tepkiler ve yorumlar var. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Lideri Bahçeli de yazılı bir açıklama yapmış. Milli kimliğimizin idam fermanı hazırlanıyor. Bunlar olurken savcıların suskun kalması anlaşılır değil demiş. E, bu konuda mesela e, Hasan Cemal artık barış olgunlaştı diye yazıyor. İmralı Zabıtları Başlıklı Haber bu ülkenin en yakıcı, en büyük sorunun en nihayet barış yoluna girmekte olduğuna dair bir umut ışığıdır diye yorumlamış. Mesela bu uzun konuşmayı didiklemeye başlarsanız o kayar. Bugün için resmin bütünü önemli. O da barış olgunlaştı diyor. Fuat Keyman da okuduklarım diyor İmralı sürecine desteğimi ve başarı umudumu arttırdı. Yaşadığımız süreç bölünme ya da ayrılma taleplerini içermiyor. Demokratik özellik ya da kurucu kimlik konuşulmuyor. Süreç yeni anayasayı çözümün tam merkezine oturtuyor diye yazmış. Fikret Bila kamuoyu aydınlandı demiş. Kamuoyunu İmralı'da neler konuşulduğu konusunda aydınlattınız demiş. Biz toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Kılıçdaroğlu milliyetin çok önemli bir gazetecilik başarısına imza attığını vurgulamış. Kılıçdaroğlu da böyle söylemiş. Fikret Fikret bir daha böyle yazıyor. Bir daha bakalım ona. Daha e, yanlış okuduk mu, okumadık mı diye. Evet, Milliyetin dün manşetten duyurduğu imza tutanakları gündem oluşturdu. Ankara bürosundan Namık Durukan'ın Tutanakları haberleştirmesi büyük gazetecilik başarısıydı. Yabancı ajanslar da dünyaya duyurdular. Kılıçdaroğlu da dün İmralı tutanaklarını konuştum. Şu değerlendirmeyi yaptı diyor. Milliyeti tebrik ediyorum. Çok önemli bir gazetecilik yaptınız. Kamuoyunu da İmralı'da neler konuşulduğu konusunda aydınlattınız. Biz bu sürecin başlangıcında sürecin toplumsal uzlaşmaya dayanması gerektiğini vurguladık ana muhalefetin muhalefetin toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladık. Bizim dört şartımız vardı. Samimi ve dürüst olun. Toplumu bilgilendirin. Süreci şeffaf yürütün. Gizli bir ajandanız gündeminiz olmasın. Ancak bizi dinlemediler demiş ama şimdi bu açıklanınca çözüm süreci de şeffaflaşıyor. Olmuş durumda. Baştaki Alman üniversitelerinin ve ekonomik kurumlarının araştırma haberine tekrar dönebiliriz. Bizim ömrümüz uzuyor mu kısalıyor mu? Sen buna karar ver. E, gazetenin manşetlerine baktığımız zaman e, hem uzuyor hem kısalıyor diyebiliriz. Demiştim e, sana ikisi birden. Ikisi birden. Böylece e, eski kaldığımız yerde olacağız. Ama Kılıçdaroğlu da hakkını, hakkını vermiş şimdi Milliyet Gazetesi'nin. Diğer evet. gazeteler, diğer parti liderleri pek vurgu yapmamışlardı medya açısından. Ama böyle bir haberi yapmak da e, Milliyet Gazetesi'nin ayrı bir başarısı galiba. Ama kendi ha içerik farklı. içeriye karşı yaptıkları eleştiri farklı. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce Başkanlığı'ndaki 21 de yaptığı şeyde de aynı fikirde değiller tabii. Partinin içinde bu konuda da İyimserlerle kötümserler yani ömürleri uzayacak olanlarla kısalacak olanlar arasında önemli bir katlanma var. Bakın ne diyordu Farklaşma hatırlayalım. Var. Hatırlayalım. CHPM-MHP ulusalcılığı Hitler milliyetçiliğinin aynısıdır, aynısıdır diyor. Zaten kuruluş tarihi de aynıdır. Anayasanın önünde bunlar, anayasanın da önünde bunlar dikilecektir diyordu ee, Abdullah Ocalan bu belge, sızdırılan belgelerin içerisinde. Böyle bir tepkinin olması normal. Ee, biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi. Ee, Türklerin karşısına ne kadar Kürt çıkarsa o kadar Türk koparırız. Ee, Kürtlerle Türkler karşı karşıya gelirse taviz alırız diyorlar. Türk Kürt'ü ezmeli, Kürt Türk'ü vurmalı. Birgül Erman kimdir? MHP, CHP katı layık bir mezheptir diyor hocalan. Ve faşist CHP olduğu gibi duruyor. CHP ve MHP ulusalcılığı... Hitler milliyetçiliğinin aynısıdır. Zaten kuruluş tarihi de aynıdır. Anayasanın önünde de bunlar, anayasanın önünde de bunlar dikilecektir diyor. Yani içeriye karşı e, böyle tepkiler bakmaları normal. Evet, son olarak bir de Zaman gazetesinden verelim başlığı. O da Derin Güçler Devrede diye bir manşetle vermiş. BDP'li heyetin MIT Nezareti'nde, İmralı'da gerçekleştirdiği Öcalan görüşmesinin tutanakları medyaya sızdı kışkırtıcı ifadeler kullanan Öcalan, hepimiz özgür olacağız. Süreç başarılı olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı yaşanacak. Ölen ölecek tehdidinde bulunuyor. Hükümet süreci sabote edeceğini düşündüğü sızdırmanın faillerini arıyor diyor. Böyle bir o da karamsarlar cephesinde yer alarak ömrünü uzatma yolunu tercih etmiş. Bir de Ömür meselesiyle hiç ilgilenmeyen gazeteler var mesela Habertürk'te bu haber yer verilmiyor bunun yerine profesörden organ anına anısı beş yıl geç emekli olacak vesaire gibi biliyorsunuz değil mi var. Habertürk'te bu tip haberler olmadıysa bunun altında gizli bir mana vardır çünkü bu tip haberlerin verilmesiyle servis servis kelimesi işte Servisten daha ziyade e, şunu yap şunu yazma denilmesi Habertürk gazetesi için şu anda tam olarak Türk basının görebildiği nokta. Gene lafı çok fazla yuvarladım. Eğer Habertürk gazetesinde bu İmralı görüşmelerine tutanaktan ilişkin bir şey yoksa bir şüphelenmemiz lazım galiba. Dikkatli baktınız mı? Bakıyorum. Var mı? Orada e, en zengin Türk haberinin üstünde olabilir mi? Yok. Hmm. Altında da yok. Böbrek nakli var. Ameliyatla erkek evet. olan oyuncu var. Başörtüsü çözülecek diyor. Yeni Taksim projesi var. Rihanna'dan bikini şov var. Ee, ve kırmızı çizgi millet denmiş. Ah var galiba buldum bir şey. Mektup Kandil'de diyor. BDP yeti Süleymaniye mektubu Kandil'e ulaştıran önderle buluşmuş. Ama galiba burada tutanaklardan bahsedilmiyor. Ömrü um, aynı kalacak. Evet. Açık gazete. Handle With Care Dikkatli tutun Handle With Care Traveling Wilburys adlı grupta grubun parçası 1988'de birinci cilt birinci volume olarak çıkmış albümden çaldığımız bir parçaydı bu Handle With Care bu dünyada kurulmuş en güçlü rockçıların bir araya geldiği ender gruplardan bir tanesi George Harrison var tabi ama George Harrison yanında Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty ve Roy Orbison gibi rock roll'un kurucu ve en önemli simaları arasında yer alan isimleri de var. Ve ortaklaşa yaptıkları çok tesadüften doğmuş aslında Bob Dylan'ın stüdyosunda yaptıkları bir çalışmada niye bunu şey yapmıyoruz diye bir grup haline getirmiyoruz demişler. Bu bir Wilbury ailesi. Burada George Harrison'da Spike Wilbury adıyla yer alıyor. O şarkılardan birini çaldık ve doğum gününü kutlamaya devam ettik. George Harrison ön planda söylüyordu burada. Evet haberlere kısaca göz atmaya özet bir şekilde göz atmaya de, devam edecek olursak önemli haberlerden bir tanesi karşımıza çıkan şeydi ee, bir katliam haberi var Bangladeş'te. Bangladeş'te. Evet bu sefer e, fabrikada çıkan yangınlar değil doğrudan hükümetin insanları öldürmesiyle devletin insanları öldürmesiyle ortaya çıkan bir katliamdan bahsediliyor. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 30 kişinin öldüğünden söz ediliyor Bangladeş'ten gelen haberlerde. cemaat İslam Partisi lideri Delver Hüseyin Said'in idam edilmesi daha doğrusu idam mahkumu edilmesini protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada polisin 26 göstericiyi öldürdüğü ve ölenlerden 9'unun da 30 kişilik ölen ö, kişinin 30 olmuş evet. Evet Ölenler, 30 kişinin 30 öldüğünü söyledik. Kişi. Bunlardan 4'ünün de polis olduğu belirtilmiş. Başkent Dakka'da çok sayıda protestocu'nun da yaralandığı söyleniyor. E, bölgeye 10 bin polis takviyesi gönderilmiş. Polis evet. doğrudan e, plastik mermilerle değil pompalı tüfeklerle insanlara ateş etmeye başlamış. Bunun da e, görüntüleri feci, vardı. Feci bir durum var. E, bir de çok tuhaf bir haber vardı. Ancak özet olarak yani bir iki cümleyle söyleyebiliriz. Britanya'da bir sızan haber de şeyi ortaya koyuyor. Farklı tarihlerde şeye gelip İngiltere'ye gelip Britanya'ya Britanya vatandaşlığını kazanan kişileri şimdi şüpheli buldukları zaman Dışişleri Bakanlığı pasaportlarını iptal edip vatandaşlıktan çıkarıyormuş terörist olduğundan şüphelendikleri şimdiye kadar 16 kişinin çıkartmışlar. Militanya'da terörist gruplarla ilişkisi var diye İçişleri Bakanlığı. Pardon. Ben dışları demiştim. Ondan sonra ne yapıyorlarmış peki? Ondan sonra bu bilgileri Amerika'ya veriyorlarmış. Onlar da drone'la öldürüyorlarmış bu insanları. İnsansız sava araçlarıyla. İyi bir iş, birliği var, iş abi. birliği var. Yani Teresa May adlı hanım Birleşik Krallık vatandaşlıklarının vatandaşlığını siliyor. Amerika Birleşik Devletleri de onları insansız hava araçlarıyla öldürüyor. Bu independent gazetesinin açığa çıkardığı bir başka skandal haberi çok ilginç aslında. Bureau of Investigative Journalism diye yani araştırmacı gazetecilik bürosu diye bir kuruluşun yayınladığı bir rapor. Büyük bir skandal olması gerekirken öyle es geçiliyor. Hiç satır aralarında gitmiş. Bina. Yani tam bir ittifak dediğim böyle olur değil mi? Evet. Aralarında 50 seneden beri Britanya'da yaşadığı yaşayan insanlar varmış. Bunları atıyorlar terörist olabilir diye. Bir daha gidip, hayır ben değildim yanlış insandı. Siz yanlış yapıyorsunuz deme şansları da yok. Çünkü ülkeye geri dönüp Almıyorlar ki bir daha derdini anlatabilecek bir polis ya da mahkeme bulabilsin bu insanı. Sıkıldım bu tanımı kullanmaktan ama bilim kurgu filmi gibi gelmiyor mu? Bir yandan atılan bu insanlar var kapı dışarı. Diğer taraftan verilen enformasyonlarla beraber bir anda gökyüzünden inen bombalar var bu insanların evet, üzerine. Çok çok acayip yani. Evet. Ama alışacağımız yeni bir gerçeklik de bu. Türkiye'ye dönersek Şanlıurfa'da 21 yaşında Mehmet Sevgin adlı bir yer. Kavga çıkmış, tartıştı silah arkadaşının tüfeğinden çıkan mermiyle hayatını kaybetmiş. Bundan da hemen hemen 2-3 günde bir gelen haberler arasında evet. geliyor. Evet, Suriye'de ise Beşer Reset'e bağlı ordu birliklerinin 2 gündür düzenlediği operasyonlarda toplam 206, 246 kişinin öldüğü bildirilmiş. evet. Ee, Yine korkunç. korkunç bir durum söz konusu gene e, Suriye'de ama bir diğer taraftan da Suriye'nin dostları toplantısı yapılıyor e, İtalya'nın başkenti Roma'da 11 ülkenin katılımıyla e, temsilcin 11 ülkeden temsilcinin katılımıyla başlamış bu durum Dışişleri Bakanı Ahmet Davut oldu e, Suriye'de sivillerin siviller için güvenlik garantisi verilmiş bir insan yardım koridoru oluşturması gerektiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir e, haber gelmiş bu konuyla alakalı. E, Dışişleri Bakanı Kerry, e, Suriye'de muhaliflere 60 milyon dolar ek yardım sağlayacaklarını ve es e, Esat rejimine karşı mücadele edenlere ilk kez gıda ve ilaç gibi askeri olmayan yardımları da göndereceklerini açıklamış. Avrupa Birliği de Silah barışçısının şartlarını değiştirmiş, muhaliflere bazı askeri malzemeler gönderecekmiş. Bunların içinde zırhlı personel taşıyıcılar gibi e, şeylerin Avrupa ismi de Birliği geçiyor. Avrupa Birliği, Amerika değil mi o? Avrupa Birliği, e, Amerika Birleşik, Birleşik Devletleri'ne Amerika Birleşik Devletleri bunu yapacak. Avrupa Birliği'de e, malzeme gönderecekmiş, askeri yani malzeme gönderecekmiş. Zırhlı araç, rutsuz, kurşun geçirmez diyerek ve gece görme araçları. Zırhlı araç yoktu daha önce. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağı şeyler. E, Avrupa Öyle Birliği değil, sağlamıyor mu? Sağlıyor mu bilmiyorum. Tekrardan bir kontrol edelim. Ee, şöyle geçiyor. Suriye muhalefetine zırhlı araçlar, ölümcül olmayan askeri malzeme ve teknik destek sağlayacakmış Avrupa Birliği. Senatökün haberim. Amerika da yani. aynı şeyi yapacakmış evet. demek. Yeni e, yani giderek tırmanan bir müdahil olma durumları çıkıyor. Ian Panel'inde bir BBC'den çok çarpıcı bir reportajı var Suriye'de iç savaş ve yeraltı çocukları diye mağarada yaşayan yüzbinlerce insan evlerinden kaçmak zorunda terk ediyorlar ve savaşın mağaralara hapsettiği hayatları gözlemlemişler. Hakikaten akıl almaz görüntüler ve kelimeler kullanılmış. Şahin Alpay da Suriye insanlığın çöktüğü yer başlıklı yazısında zamanda yani şeyden bahsediyor. Suriyenin ve Arap aleminin bir numaralı düşünürü hem liberal hem de laik sadık Celal El Azm ülkesindeki mücadele hakkında bütün Şam, Suriyeyi askerler ve iş adamlarından oluşan bir klin yönettiğini biliyor. Bu klin bir kanadında hepsi Nusayri, Nusayrilerin egemenliği altındaki ordu, parti, güvenlik örgütleri, kamu sektörü ve devlet organları. Öbür kanatta da Kli'nin Hepsi sünnilerin egemenliği altında olan siviller, kentliler, iş adamları ve özel sektör. Kliğin başındakiler yıllar içinde bir ortaklık geliştirmişler. Kibirli, topluma tepeden bakan ve yoz bir çete. Gündüzleri ülkeyi birlikte idare ediyor. Geceleri çocuklarını birbirleriyle evlendiriyor. Aralarında anlaşmalar yapıyor. Aynı restoranlarda ve gece kulüplerinde buluşuyor. Birlikte eğleniyorlar. Bu kleptokratik yani hırsızlardan oluşan yönetici sınıf. Hindistan anlamında bir kast ve kimseye hesap vermez. Bu kast halk devrimi ve kitle intifadası karşısında birbirine sıkı sıkıya sarılmış durumda diye veriyor çok. Ve söz konusu olanında Suriye'de söz konusu olanında mezhep savaşı değil. Sürekli tekrarlandığı üzere böyle bir durumun değil. On yıllardır zulüm gören halkın diktatörlüğe karşı ayaklanması olduğunu söylüyor. Muhaliflerin arasında radikal İslamcıların da yer alması Diktatörlüğün meşru kılmayacağını söylüyor. Radikal İslamcılar Irak'ta da marjinaldi. Mali'de de, Suriye'de de marjinaldirler diyor. Ve ülkenin geleceğine hakim olmaları söz konusu değildir diyor. Evet. Önemli bir noktayı dile getiren bir yazı yazmış. Kuvvetli de referanslarla. Son olarak da şeyden bahsedelim. Ersevak, Şahin Balıkçıyı, Batman'ın Kozluk ilçesi... Gümüş örgü karakolunda vatanî görevi yaparken kazara öldürdüğü iddia edilen Sanık Kıvançoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. E, ve e, Mahkeme avukatlarına soruşturmanın genişletilmesi yönündeki talebini mahkeme reddediyor. O savcı 11. duruşmanın sonunda esas hakkındaki mütalasını okuyor. Kazayla adam öldürmek suçundan ceza istiyor bu talebe göre sanığın 3 ila 9 yıl arasında ceza alabileceği belirtiliyor. Bir sonraki duruşma 26 Mart'ta ve karar duruşması bekleniyor. Savagın babası Garabet Balıkçı da gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Şimdiye kadar çıkmadı. Oğlum ne için öldürüldü sözleriyle tepkisini dile getirmiş. Gerçekten de bunun bir kaza olmadığına dair tartışma ya da kaza sonucu olmadığına dair çok sayıda İza, i̇zaha muhtaç nokta var. Sayısız var. Onları burada saymayacağız şimdi. Ama ya maddi delillerin de kaybı hatta bazı subayların farklı ifade vermek için zorlaması gibi durumlar da var. Final. Peki. Burada bitirelim ve dün bizim açık gazete ekibinden Gözde'nin yaptığı bir küçük mülakatı şimdi girelim Dü dünyada en önemli e, milyonlarca kişiyi etkilemiş olan düşünür aktivist Stefan Essel'in 95 yaşında öl ölümü üzerine e, Gözde Kazad'ın yaptığı bir mülakat var Uğur hükümle bize sık sık yardımcı olan arkadaşımız radyocu Paris'ten bildiriyor kendisi Uğur Hüküm Aynı zamanda e, Stefan Essel'in kendisiyle de bir röportaj yapmış ve yayınlanmıştı. E, hem bunun e, kendisiyle yaptığı söyleşideki izlenimlerini anlatıyor. Hak adamının yaşayan örneği olarak portresini çiziyor hüküm. Sonra Öfkelen'in kitabını anlatıyor. Ve son olarak da Fransa basınının Sağ ve sol kanatlarının Hesel'in ölüm haberini nasıl verdiği üzerine öyle <gülüyor> bir panorama sunuyor. O zaman da şeye bakacağız. Biz de ömürleri, Fransa'nın hangi kanadın ömrü uzuyor, hangi kanadın ömrü kısalıyor onu da görmüş olacağız. Evet Açık Radyo'yu dinlemeye devam ediyorsunuz. Stefan Hesel'den bahsedeceğiz. 95 yaşında kaybettik Hesel'i e, dün. Ve Uğur Hüküm şu anda telefon attığımızda Açık Radyo'nun sevgili dostlarından gazeteci Uğur Hüküm Fransa'da e, telefonla bağlanıyor. E, aslında son e, dönemlerde yazdı. Öfkeli'nin kitabı üzerine bir söyleşi bizi kendisine götürdü. Öncelikle bir selam gönderelim. Merhabalar Uğur Bey. Merhabalar. Bir kere daha hoş geldiniz Açık Radyo'nun yayınına. E, hoş bulduk. Şöyle diyordunuz, Öfkelen'in kitabı ile ilgili olarak Hesel'in yazmış olduğu. Hesel ne Fransız ulusal marşı La Marseilles'de olduğu gibi yurttaşlar silahlara sarılın diye acit prop çekiyor. Ne de uslu kılıflı, usta bir söylemli, bilinçli yurttaşlar olun. Dört yılda bir oy pusulanızı yerinde kullanın, aklıyla yetiniyor. Sakin sakin yetti artık, olup bitenlere duyarsız kalmayın. Liberal masallara kanmayın, en basit tepkileri verin, öfkelenin diye sesleniyor demiştiniz. 2011'de yazdığınız bu yazı ile ilgili. Şimdi buradan aslında yola çıkmak istiyorum. Hesel'in alameti farikası neydi sizce ve öfkelen gelin kitabının. Çok güzel bir başka sözüyle isterseniz özetlemeye çalışayım. Özgürlük olmadan mutluluk, cesaret olmadan da özgürlük olmaz diyordu bu büyük adam. Hı hı. Kendisi 1948'de Birleşmiş Milletler'in çıkarttığı İnsan Hakları Beyannamesini hazırlayan 12 kişilik komisyonun bir üyesiydi. Evet. Ve de bence 20. yüzyılın bütün en güzel insani özelliklerini bu insanlığın belki de en kötü tarihsel dilimin en güzel özelliklerini özlü bir biçimde hem yaşamış, yaşatmış ve 21. yüzyılda taşımış bir kişilikti. Gerçekten Stefan Esel'in ölümü kuşkusuz ben hiçbir şekilde istisna değilim. Milyonlarca severi arasında öncelikle adeta bir büyüğünü bir büyük babasını, babasını kaybetmiş bir, bir duygu yaşattı. Bu benzersiz insan aslında neredeyse 90 yıla yakın faal bir hayat yaşadı. Ve kendisini zaten birebir gördüğünüz zaman, birlikte olduğunuz zaman, fırsat olursa sizlerle paylaşmak isterim yaşadığım bir iki anıyı kendisiyle. Tabi lütfen. Bu, bu insanın bir kere nasıl ön plana çıktığına bile şaşırabilirsiniz. Çok, o kadar alçak gönüllü, o kadar efendi, o kadar karşısındakine saygılı bir insan ki, o kadar kendisine yapılan jestlere, kendisinden istenenlere karşı, Teşekkürle yaklaşan bir kişilik ki dersiniz ki yani bu insan nasıl bu denli alçak gönüllü kalabiliyor? Bu kişiliğe rağmen ne denli ön plana çıkmamaya gayret etmiş? 90 yaşından sonra ön plana çıktı. Yani sizin de biraz önce anlattığınız sanıyorum Cumhuriyet'te 2010 yılının sonunda yazmıştım o yazıyı. <Gülüyor> evet. Daha sonra kendisiyle bu öfkelenin kitabının Türkiye'de çıkması için çok gayret ettim ve ön sözünde yazdım <Gülüyor> kitabın Orada da belirttiğim gibi bu insan bir anlamda belki 18. 17. 18. yüzyılın aydınlanmasının simgesi, bir anlamda 19. yüzyılın bütün insanlığın romantik sosyal adalet için mücadelesinin simgesi, 20. yüzyıldaki bütün baskılara, kanlı savaşlara karşı mücadelenin simgesi. Yani neredeyse 300 yıllık insanlığın güzel bir mirasını taşıyan çok nadide bir insandı. Hı. Ve de zaten görevini yapmış olmanın e, huzuruyla uykusunda e, salıyı çarşambaya bağlayan gece e, aramızdan ayrılıp gitti. Evet. E, buyurun sizin başka sorularınız varsa onu cevaplayayım. Tamam. E, aslında çok, çok çok konuşabilirim. Evet evet aslında anekdot deyince sizi bölmemek için sessizliğe büründüm. E, yani aslında dediğiniz gibi insanlık onur için manifesto zaten yazıda da böyle belirtmiştiniz. Evet. E, i̇nsanlık evet. onurunun e, bir şekilde Ayaklı 95 senelik bir örneği olarak duruyordu Stefan Eser karşımızda. Şimdi istiyorsanız şeye geçelim. Kayıttan önce de konuştuğumuz mevzu. Fransa basınla nasıl karşıladı? Şimdi dünyada bu özellikle sizin de söylediğiniz gibi 90 yaşından sonra Eser'in öfkelenin ve mücadeleye katılın kitaplarıyla birlikte birçok dile çevrildiğini ve çok fazla insan tarafından okunduğunu biliyoruz. Hatta İspanya'daki bu öfkeliler hareketinin de isim babası aslında bir yandan. Fransa'da nasıl bir tepkiyle karşılandı kendisinin ve vefatı? Şimdi... Gene giriş yapayım o da Fransa'nın kendisi öfkeli olduğu için Fransa dışındaki ülkelerde aslında öfkellilerin sayısı çok daha fazla. Kendisiyle yaptığım çok güzel bir sohbette, çok uzun bir sohbette kendi evinde. Böyle utanarak başını önleyerek o kendine has fevkalade insancıl gülümsemesiyle dedi ki hani yani dedi ille dedi bu pazarlamacıların dedi modasına uyuyacak olsaydım benim kitabımdan 3 ay sonra başladı şeyde dedi. Tunus'taki ayaklanma dedi. Hı hı. Hani neredeyse dedi, Arap Baharının bile dedi e, benim öf öfkelenlerle, öfkelilerle bir ilişkisi olduğunu söyleyebilirim dedi. <gülüyor> Ama dediğiniz gibi Öfkelenin Hareketi tam ismiyle önce e, İspanya'da, sonra e, İsrail ve Amerika'da, sonra dünyanın birçok ülkesinde hatta Türkiye'de de çok küçük de olsa, Fransa'da bir hayli küçük bir yandaş buldu. Ancak tabii bu kitap ve e, Stefan Hesel'in sözleri ve tavrı aslında bütün dünyanın baş kaldıran insanlarının sadece gençlerin değil, baş kaldıran insanların da bir yerde en basit, en insancıl duygularını dile getiren bir kitaptı. Bu yüzden de Fransa'da çok çok seviliyordu. Ancak ölümünden sonra yani dünkü ve bugünkü Fransız basınına baktığımız zaman Zaten dünkü basında öğleden sonra çıktığı için sadece Le Monde'un bu haberi verme imkanı vardı. Hı. Le Monde gayet güzel bir şekilde, baş sayfaya ki fotoğraf çok kullanmayan bir gazetedir. Kocaman bir manşete fotoğrafını koyup bir bir hümanistin, bir insancılın insan yanısının ölümü şeklinde Hı. verdi ve içeride de tam büyük bir sayfa ayrılmıştı. bu gün öğleden sonrakin henüz görmedim belki devam ediyordur. Ancak bu sabah çıkan gazeteler aslında Fransız kamuoyundaki siyasi şekillenmenin de bir yansımasıydı. Yani Fransız basını bir anlamda Hessele bakışın da bir aynasıydı. Fransa'nın aynasıydı. Ee, söz gelimi biraz daha sağ ve muhafazakar e, yayından başlamak gerekirse. Le Figaro gazetesi yani merkez sağ bile değil muhafazakar sağ liberal sağ diyebileceğimiz bir gazete. Küçücük o büyük boy sayfasında minicik bir haber İçerideki sayfadaki haberi duyuruyor. İşte bir öfkelenin ölümü diyerekten. İçeride de büyük sayfanın bir çeyreklik bir kısmını ayırmışlar. Ve düzgün bir biçimde yaptıklarını, geçmişini, diplomat hayatını vesaire vesaire kitaplarını anlatıyorlar. Katolik gazeteki bu Katolik Sol diyebileceğim bir gazetedir bir anlamda. Herkes buna katılmayabilir ama La Croix gazetesi. Hı hı. Bugün aslında tamamen Papa 16. Benedik'te ayırdığı için evet. son anda yetiştirmiş. Fakat yine de bir tam sayfa ayırmış. Çünkü Stefan Essel'i her zaman seven ve destekleyen bir gazete olmuştu. Le Parisien merkez diyebileceğimiz bir gazetedir. Daha bir halk gazetesidir. Her ne kadar Bild veya San gibi gazetelerle kıyaslansa da hiç onlara benzemez. Daha ciddidir her şeye rağmen. Burada da küçücük bir haberle ve yarım sayfayla verilmiş. Ancak internet sitesinde biraz daha geliştirmişler. Sol gazetelere baktığımız zaman işte merkez sol diyebileceğimiz Le Monde'u söyledim. Ancak iki diğer sol gazete yani liberasyon tam 32 sayfalık bir gazeteyi olduğu gibi kapağından çok büyük bir fotoğrafla en just bir adil diyerekten bir adil hak adamı diyerekten tümüyle Stefan Essel'e ayırmış. Ve hayatının çeşitli boyutlarını, çalışmalarını, faaliyetlerini çünkü sessiz sedasız bu diplomat hem diplomatken hem de diplomat emek 40 yıllık emek 40 yıl sonra emekli olduktan sonra işte Filistinlerin haklarını ki evet. haklarını evet. bunları savunmuş bir insan Hı. ona ayırmış ortasına tabii 10 sayfalık o günün gazetesini <gülüyor> ilave olarak koymuşum ee, Lümanite şey. ise yani solun solu komünistlerin yarı resmi ise o da altı sayfa ve çok geniş bir yer vermiş yani bu Görüntü dahi Fransız kamuoyunun birazcık Hesel'e nasıl baktığını göstermeye yetiyor. Evet, epey e, önemli ve geniş bir panoram halinde bize sundunuz siz de. Peki, Uğur Hüküm, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ama yine de eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sormak isterim Stefan Hesel'in ardından. Yani şunu söylemek istiyorum. E, Türk basında ne kadar fotoğraf veya e, yazılı, pardon, görüntülü basında hı hı. E, fotoğrafları veya filmleri geçebilir, haberleri geçebilir. Bir, sürekli olarak güler yüzlü üç parça takım elbiseli kahverengi elbiseli bir bir adam düşünün yaşlı bir zat hafif eğik ve de kırmızı kravatıyla her yerde saygıyla başını önleyip dinleyen konuşmaya başladığı zaman büyüyen bir insan 2011'in Ocak ayında katıldığım bir Arap Baharı etrafında yapılan bir toplantıda üç tane kendisinden küçük kardeşi, iki tane kendisinden küçük kardeşi diyebileceğim kişiyle konuşmalar yaptılar. Birincisi 1922 doğumlu Claude idi, <gülüyor> Dayanışmacı ekonominin diyelim ki mimarlarından. Yaşlılığı halinden belli olan büyük bir zorlukla fakat konuştuğu zaman son derece hoş konuşan bir zat konuştu. Daha sonra hepinizin yakından tanıdığı ünlü sosyolog, o da 91 yaşındaydı o zaman. Edgar Morin evet. sözü aldı, konuştu. İnanılmaz bir heyecan ve enerjiyle konuşmuştu. ...yani ayakta tabii ki... ...ondan sonra Stefan Essel söz aldı... ...ve 93 yaşındaydı o zaman... ...yani inanamazsınız... ...uzaktan baktığınız zaman... ...onun 93 yaşında bir insan olman, olduğunu düşünmenize imkan yok... ...kıpır kıpır... inanesinde yerinde zıplayan... ...böyle coşan bir insan... ...bir soru bir şey olduğu zaman hemen duran... ...saygıyla dinleyen... ...karşısındakine olağanüstü büyük saygı gösteren bir insandı... ...şu sözünü tekrar edip bitirmek istiyorum... Dedi ki insanoğlu tarihin akışını değiştirmeye Tarih Tarihte zaten hep sorumlu yurttaşların eseri olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır dedi. Yani bu, bu insanı sözlerle daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok farklı boyutları da var. Evet aslında liberasyonun manşetinde söylediği gibi tam olarak bir adil bir hak adamı olmanın huzuru da vardı. Belki de bu biraz önce bahsettiğiniz enerjisinde ve tavrında. Evet. İyi, Enerjimi ederiz. kadınlara borçluyum diyordu. <gülüyor> Anneme borçluyum öncelikle diyordu. Evet. <gülüyor> kadınlar, yaptığım söyleşide kadınlar diye cevap ver. Başta annem olmak üzere kadınlar hayatımın motor gücü, enerji kaynağı olmuşlardır. Onlara minnettarım diyordu. Evet. Peki biz de o zaman e, Stefan Heseli bir şekilde ortaya çıkaran kadınlara da buradan bir teşekkür etmiş ve selam göndermişti olalım aynı zamanda. Aynen, aynı <gülüyor> şekilde. Peki Uruk'um çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek hoşça üzere, hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Günaydın Sizin. Merhaba. Merhaba Sezin Hanım. Bu, Merhaba. Bu sefer benim sesim yetersiz. Her zaman senin olacak değil ya. Ya geçmiş olsun. Evet. <gülüyor> yani nedense benim hiçbir sigara içmem falan filan hiç böyle şey ama sesin sizin programda sadece sabahları <gülüyor> bu şekilde çıkmakta ısrar ediyor. Heyecandandır. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Evet, bugün biraz önce de Stefan ile ilgili bir program yap, kısacık bir mülakat evet. yaptık Uğur Hüküm'le. Tam da bugün senin de konuşmayı düşündüğün konulara uygun düşüyor, çok önemli biri. Liberasyon Gazetesi tamamını ona ayırmış. Evet. Kendi gazetesini ek olarak vermiş ölümüne, 10 sayfalık evet. bir ek olarak. Evet, yani... Bizim de çok yakından takip ettiğimiz saygıyla izlediğimiz, esin duyduğumuz insanlardan biriydi Stefan Essel. Evet. E, bu gerek işte No Pasaran başlıklı evet. anti-faşiz manifestosu da tabii Stefan Essel gibi önemli demokrat kimliklerin de izini taşıyan bir şey aslında değil mi? İstersen evet. bundan başlayalım yani bundan başka. Evet bu aslında bu bunu no pasaran çeşitli hareketler var tabii ki Avrupa genelinde yükselen bu aşırı sağ dalgasına karşı. ve şeyde bu benim bahsettiğim taraftaki önceki günkü yazımda no pasaran başlığıyla işte çok yakından aslında Türkiye'nin çok yakınında bir manifesto olarak Avrupa genelinde bir manifesto olarak önerildiği için ee, Yunanistan'dan e, başlayan bir e, hareket bu ee, No Pasaran anti e, faşist manifestosunun yayınlanması Yunanistan'daki bu işte e, son seçimde de e, 2012'deki Mayıs seçimlerinde de e, genel seçimlerde büyük başarı elde eden ülkenin ikinci partisi haline gelen Sirizya hareketi var bu işte şey e, radikal sol koalisyon ee, ve hakikaten e, Yunanistan'daki e, sa, yani sadece aslında e, No Passaran manifestosuyla aynı zamanda Avrupa'daki tabuları ve Avrupa'nın e, gidişatını sorguluyor e, Sivirya. Ama e, bir yandan da e, bu e, kendi ülkesinin içinde de e, bir, çok kökleşmiş bir takım e, muhafazakarlıkları, bir takım tabuları e, yıkıyor bir yandan, yıkmaya çalışıyor. İlginç bir hareket çok aslında yani hakikaten Türkiye'nin de düşünmesi, konuşması gereken bir hareket. Ee, yani Türkiye'nin de aslında yabancısı olduğu tabii bir şey yani böyle bir e, sol partiler koalisyonu e, olsaydı nasıl bir şey olurdu diye de insan düşünmeden edemiyor. E, bu Noh Pasaran manifestosunu ben oldukça önemsiyorum. E, çeşitli işte dillere çevirmişler, internetten bulmak mümkün. Evet bir şey var, web sitesi var antifaşizm Avrupa diye ararsanız hemen zaten karşınıza çıkıyor European antifaşistm manifesto ve bütün Avrupa dillerine aşağı yukarı çevrilmiş ve başlıca Avrupa dillerine diyelim ve hakikaten yeni bir Avrupa arayışını vurgulaması açısından sadece aşırı sağa karşı çıkması ve Yunanistan'da olan Gerçekten çok düşündürücü olaylara e, vurgu yaparaktan hani bir e, ve bütün Avrupa'da olan bir tane aslında vurgu yaparaktan e, ol, dikkat çekmesi değil sadece yeni bir Avrupa'ya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var demesi açısından bence çok enteresan. E, keşke bir, Türkiye'de bir yandan aşırı salyayla ilgili düşünürken konuşurken çok yabancı bir şeymiş ve kendisini hiç ilgilendirmeyen bir konuymuş gibi bakıyor olaya. Genelde Türkiye kamuoyunda bu olaylar konuşulduğunda, Avrupa'da aşırı sağ yükseliş konuşulduğunda, halbuki hiç de öyle değil tabii. Yani e, Avrupa Avrupa'yla olan hep can damarlarından bahsediyorum. Kültürel ve siyasi, sosyal, ekonomik her şey yani e, onlarca, yüzlerce yılda oluşmuş can damarları ve Türkiye de Avrupa'nın bir parçası. Dolayısıyla dışarıdan bakıp da işte özellikle başbakanın hani son dönemde e, İslamofobiye oldukça vurgu yapıyor tabii Avrupa'da yaptığı konuşmalarda Avrupa'ya yönelik yaptığı konuşmalarda e, sadece İslamofobi değil bu iş bunun e, aşırı sağ çok kompleks bir aslında e, aşırı sağan yüksel, yükselişi Avrupa'da çok kompleks çok kolay açıklanamayan üzerine çok yazılsa da bir olay e, o yüzden e, Türkiye'de de bunun e, Küçükselmesi bir anlamda Avrupa'nın düşüşünün veya düşüklüğünün bir göstergesi olarak kendini hiç Türkiye'nin soyutladığı bir şey olarak görülmesi de bence bu açıdan yanlış. Tabii. Onun dışında tabii Avrupa'nın genelindeki duruma baktığımızda sadece aşırı sağ yükselişi değil yani... Merkez politikaların da çok büyük çalkantılardan geçtiğini görüyoruz. Evet, ee, en son Pardon ben e, bir de e, evet. şeyi, hem e, radyo, şey, radyodaki yayınımızda da konuşmuştuk senden aldığımız bir haberle sonra ben de biraz baktım ve işte e, bu 500 kişilik faşistlerin neonazilerin gösterisini e, engelleyen binlerce yerli halkın Gösterisi de bir çeşit no pasarandı zaten geçit geçit vermemeli sonra ben de ona değinen bir yazı yazma fırsatı bulmuştum bunlar çok önemli yani Stefan evet. Esteli biraz önce konuşurken yani mücadele etmezsen hiçbir şekilde e, alamazsın sonuç zaten. Evet. Evet, biz tabi yani genelde e, medya genelinde istese istemez hep negatif şeylerden tabi işte bir konuşma şeyi oluyor, Tandansı oluyor. Çünkü negatif, olumsuz ve böyle şey bir anlamda e, flash haberde daha uygun karakteri olan e, konular daha çok dikkat çekiyor. Ama aslında hani umut verici. Hiç, bir çok birçok şey var. Evet. Ee, aşırı sağ karşı Avrupa genelinde tamam bir yükseliş varsa da çok ciddi bir mücadele de var. Anlıyorum. Ee, evet. Halk genelinde sivil toplum tabii hiçbir efor sarf ediyor bu konuyla ilgili. Ee, o yüzünü de görmek lazım. Ee, sorunun sorun ciddi şekilde. E, bir anlamda teşhis edilmiş vaziyette... bu çok önemli bir şey sorunların farkına varılmaması daha fena belki de yani Türkiye'de hiç aşırı sağ tandans yokmuş gibi hiç bir sorun bu konuda ırkçılıkla ilgili sorun yokmuş gibi davranılıyor ve hep toplumun sağ mesela Türkiye'de çok söylenen bir şey ama yani bu sağ niye yani hani niye böyle bir şey var varsa da hani yok demiyorum diyelim ki var ee, ne, neden kaynaklanıyor bu hiçbir zaman o bir, hiç bilinmiyor bir bilinmez olarak kalıyor. Ee, ama yani bu bu kadar da kolay değil işler yani işte bu en son hani Sinop'taki olaylarda da işte dürüldü. Ee, pek e, aslında Türkiye'de rahat e, değiliz yani aslında bu konulardan hani sadece üstüne konuşulmuyor fazla ee, işte örtülüyor bir anlamda diyelim. Teşhis edilmek istemiyor, istenmiyor. O yüzden e, no pasaran da da da denmiyor. Çünkü evet. böyle bir derdimiz yok bizim zaten. Ama olaylar öyle değil. Şimdi işte Kürt sorunun tabii e, çözümü birdenbire tünelin e, ucundaki ışık gözükünce birden Türkiye aslında bir demokrasi cennetine dönüştü son bir haftada. Arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Yani büyük bir şey Meğerse bu kadar kolaymış. yani bizden hani e, bütün e, işte kabineden bir, birbirinden cesur açıklamalar isti işte, yani silah olmasın da istenilen düşünce açıklansın falan gibi böyle güzel konuşmalar yapıyor ama e, tabi yani bu yani bu, bu bir e, nevi kış ortasında bahar havası gibi çiçeklenmesi demokrasinin Türkiye'de. Çok acıklı bir yanı da var yani bunun ne kadar güvenilmez olduğu ve işte liderlerin iki dudakları arasında olduğu her şeyin bir demokrasi söz konusu. Olamaz elbette demokrasinin tabandan geliri olması lazım. O açıdan hani Kürt sorununun bu çözümü son olanlar işte tırnak içinde hani İmralı süreci, İmralı İmralı denilip sürekli dillendirilen, konuyla ilgili ben çok da konuşmak istemiyorum çünkü muhakkak tabii ki desteklen, barışa yönelik insanlar ölmeyecek desteklenmesi lazım ama çok e, aldatıcı bir yanı da var bu işin maalesef o yüzden umarım gerçek demokrasiyle ilgili konuşuyor oluruz gerçek barış ile ilgili konuşuyor oluruz yani sadece Kuzey İrlanda meselesine bakıldığında hep işte Türkiye'deki sorunlarla karşılaştırılan yani müthiş bir barış ııı e, ve işte çatışma çözümü eğitiminden geçtiğini bütün e, sadece işte şey İra elemanlarının değil İran'ın kendi üyelerinin değil neredeyse İrlanda'da yani politika ile ilgilenen bütün çevrelerin e, yeniden kendilerini kurguladıkları bir süreç aslında İrlanda'da, İrlanda'da barış sürecinden bahsettiğimizde ya yani bu Türkiye'de bahsettiğimsiz ise çok farklı bir şey onun için ben genelde umutlu olmamışsam de e, zeminin iyice ayaklar altından kayması ve hayal kırıklıklarının oluşmasından da açıkçası endişe ediyorum. Maalesef ve e, bu açıdan işte Avrupa'ya baktığımızda e, merkez politikaların bu yaşadıkları çalkantılarda çok önemli. Mesela İtalya'ya, son İtalya seçimlerine baktığımızda. Evet, şimdi bir de onu konuşalım. Evet. Ee, o yani hakikaten hani sadece işte sonuçları değil işte Berlusconi gene e, yani gayet bence almaması gereken yüksek oranda bir oy aldı artık Berlusconi'nin İtalya'da politika sahnesinde e, nasıl hala var olabildiğini ben gerçekten hayret ediyorum nasıl sokakta yer aldı bile tartışma konusu yani yargılanıyor olması pek çok davadan yargılanıyor olması lazımdı yani yargılanıyor olmasının ötesinde yani şimdi yaptığı artık politik gaf diyemeyeceğim yani se se sevimsiz yani son derecesi bütün söyledikleri halleri tavırları ama bir şekilde e Berlusconi hala geçer akçe İtalya'dan e ve yani e çok e bir ikinci parti olarak çok yakın Oy aldı bir ilk şey birinci partiye yani ve hakikaten ben bunu hayret ediyorum nasıl mümkün olabiliyor diye ama işte İtalya hep Türkiye'nin kendini karşılaştırmayı sevdiği bir ülkeydi açıkçası yıllarca ve İtalya'da bunlar oluyorsa biraz hani uzakta durup da Aa işte, zavallı İtalya diye bakmamak lazım çünkü İtalya bundan işte Belli bir süre önce dört beş yıl önce bu halde değildi ve Türkiye'nin hala o zamanlar e, gıpta ederek baktığı bir şeydi şimdi nereden nereye gelindi yani şimdi de bu e, İtalya'da olup bitenler mesela işte sadece berlusconi'nin e, hala yerini koruyor olması değil aynı zamanda işte bepe grillo e, mesela işte komedyen e, onun çıkışı da çok enteresan. Çünkü Pepegrio hani Yunanistan'da sizya'nın yaptığı gibi bir anlamda ciddi bir politik söylende yola çıkarak bir, bir hareket oluşturmuyor beş yıldız hareketi kendisinin Sadece e, Twitter atılan bir takım mesajlar, bir aforizmalar mı diyeyim artık nedir yani hani e, o bile fazla aslında. Bir takım e, adeta sayıklamalardan sadece oluşuyor. E, sadece ortaya işte e, aslında kulağa hoş gelen bir takım söylemler e, atıyorlar. E, ve biraz aslında hani neredeyse e, yani karşılaştırmak çok doğru değil belki ama Cem Uzan'ın e, Türkiye'deki politik çıkışına benzeyen çıkışı var Beppe Grillo'nun. Ve işte hani çok da sevimli gelmiyor bana açıkçası. Çünkü yeri geliyor. Şimdi neo faşist gruplara işte selam yolluyor. <gülüyor> yeri geliyor. Ondan sonra işte hani İtalya'da pa pa parlamentonun şey, El-Kaide tarafından bombalanmasından bahsediyor. Tamam bu komik ve çok işte şey nihilist bir tavır olarak gelebilir kulaklara ama pek de öyle değil aslında. Tabii <gülüyor> yani hani duruma baktığımızda kendi taraftarlarını e, muhafazakar devrimciler olarak tanımlıyor ama muhafazakar kısmı işin daha ağır basıyor yani, ilginç şekilde çünkü e, istatistiklere baktığımızda Gryon'un destekçileri genelde e, özellikle e, hani e, toplumun e, daha eğitimli diyelim ve e, bir anlamda e, başka ülkelerde aşırı sağa tendans olabilecek kesimleri ee, yani işte şey çalışan bir anlamda beyaz İtalyan diyelim ve aynı zamanda büyük öfke duyan sisteme karşı kişiler, özellikle erkekler. Bu da enteresan bir şey işte aşırı sağ destekçileri mesela yapılan araştırmalarda Avrupa genelinde böyle bir tipleme. Hani. Bir anlamda işte klasik nazi tiplemesi gibi bir şey değil. Yani sıradan halk bir anlamda. Mesela halkın en dip kesimi de değil, çalışan, iş sahibi fakat sisteme bir karşı bir şekilde öfke duyan bir grup. O açıdan İtalya'daki bu gelişmeler de, Grion'un yükselişi de düşündürücü yani hani aşırı sağ yerine böyle bir şey mi yükselsin? tercih edilir mi fakat bir anlamda İtalya'da da işte politika diye bir şey kalmamış durumda yani baktığımızda bir hani gerçekten bir panayır ortamı gibi bir durum var özellikle o yüzden İtalya'nın bu ortak yarar hareketi gibi ortak iyilik hareketi gibi ortaya çıkan işte ve birinci parti konumundaki şu an Piemonti Bersani hiç televizyona neredeyse çıkmıyor tamamen televizyonlardan kaçıyor çok bayağı, hakikaten televizyonda ya da medyatik bir tipi de yok açıkçası bir politikacı olarak ama e, bir anlamda hani ortadaki bu manayla e, <gülüyor> dediğim gibi dönüşen ortamda e, da kendini saklama ihtiyacı duyuyor belli ki. Ve Berlusconi'nin tabii yerini koruması ben hep hayret ediyorum diye özellikle vurguladım ama bir anlamda hala televizyonun gücünü görüyoruz. Medyanın gücünü görüyoruz bu seçimlerde. Demek ki Berlusconi yerini koruyabiliyorsa medya sayesinde koruyabiliyor. Sahip olduğun medya sayesinde gücüm. belki de. Hı? Sahip olduğu medya sayesinde koruyabiliyor belki de. Sahip oldu evet çok güzel can. Doğru yani tam işte sahip olduğu medya sayesinde e, hani... E, medyanın gücünün öteki e, tarafı da teyazın öteki kefesi de tabigriyonun sosyal medyayı çok iyi kullanması var e, komedyangrio e, işte Twitter üzerinden özellikle işte dediğim gibi attığı mesajlarla işte Facebook üzerinden örgütlenen e, şeylerle e, mitinglerle e, YouTube üzerinden işte birçok e, toplantısını konuşmasını vesaire ee, hemen internete sundu ee, bu şekilde e, yükseldi ya, o da televizyonu mesela e, fazla kullanan, kullanan ve kullanabilen de açıkçası bir şey değil e, politikacı artık <gülüyor> yeni mesleği bu e, ama e, sosyal medyayı çok başarılı şekilde kullandı. Evet. Hatta işte Mario Monti ile işte Avrupa Birliği'nin görevlendirdiği teknotrat, teknotrat olarak artık İtalya politikasının bir öyle geldi İtalya'ya ama artık İtalya'da kendi partisi var vesaire ve o da dördüncü konumda. O da mesela işte özellikle televizyonda ve sosyal medyada kendine bir hani sevimli politikacı portresi çizmeye çalıştı. Fakat bu tüm medyatik çalışmaların arkasında maalesef İtalya'da politikanın adeta ölümünü izliyoruz. Ya ortada çünkü gerçekten hani ülkenin içinde bulunduğu derin, sadece ekonomik değil bence. E, sosyal kriz, işte göçmen sorunu var. Ondan sonra işte bu kuzey güney sorunu hala yani şey bir anlamda İtalya'da çok ciddi yani ayrımlar vesaireler. E, yolsuzluk müthiş bir sorun. Ama bunlar işte hiçbir şekilde aşılamıyor. Yani bu bir anlamda buzdağının ucu ekonomi. Evet, yani mafya zaten en önemli sektörlerinden, en güçlü sektörlerinden biri ekonominin olmaya devam ediyor. Biz de bu Hala. popülist şeyler, adaylar her zaman Avrupa tarihinde de zaman zaman karşımıza çıkar. Belli bir başarı elde edip sonra da silinip giderler yani bunun çok sayıda örneğini Amerika'da var ama daha çok Avrupa'dan hatırlıyorum dolayısıyla bu şey tespiti önemli geliyor bana seni yaptın yani içi boşaltılmış politikanın politika olmaktan çıktığı bir panayıra dönüştürülmüş içi boş bir e, kepazelik yani ya bazen tabii söylemler vesaire, yani bunu alt alta koyduğumuzda, Hatip ben tekrarlamak da istemiyorum. Yani o kadar mütezer ki, yani Belviscon'un söylemleri, e, Keza e, Bepe Grillo'nun da, yani e, hani dediğim gibi kulağa çok hoş gelen, kendisini lider olarak da adlandırmıyor, hareketinin bir e, lider hareket olduğunu söylüyor. Ama e, beş yıldız hareketinin de yani söylemlerine baktığımızda. E, İç ortada bomboş bir şey aslında yani ee, burada e, gene de ama işte üçüncü büyük parti olabiliyor İtalya gibi ciddi bir ülkede e, fakat sadece e, ya İtalya'nın meselesi değil dediğim gibi bu Avrupa genelinde bir aslında siyasi kriz yaşanıyor merkez e, siyasetin yaşadığı bir kriz ve işte e, Yunanistan'da e, SYZA'nın e, çıkışı e, hani ciddi bir e, siyasi hareket olarak içinde. Güçlü bir e, siyasi hareket olarak, e, ideolojinin güçlü olduğu bir siyasi hareket olarak önemselmeli. E, Tabi bu arada e, Yunanistan'da da ciddi sorunlar bu anlamda yok değil. Mesela en son işte e, bu e, bazı o, şiddet olayları var e, şu an iktidardaki partiye karşı. E, Siza'nın e, iddiası şu ki bunlar tamamen bir kurbanın. E, Kompoş şeklinde aslında solu zayıflatmak için, e, tıpkı İtalya'da e, bir dönem yapıldığı gibi 70'lerde e, sola karşı işte bir takım suçlar atılarak e, vesaire e, bir e, strateji izleniyor diyor Friza e, ve işte tıpkı o dönemlerde Gladion'un yaptığı gibi işte yeni bir derin devlet oluşuyor şeyde Yunanistan'da diye iddiaları var ya işte hani İşin bir tarafı yani Seyzan'ın çok ciddi bir politik ajandası var ve yani bir politik söylemi var. Ee, farklı çözümler getirmeye çalışıyor. Zaten umut için bir yol açıyoruz diye sloganıyla başlamışlardı. Fakat öte yandan da yani politikalar yani Yunanistan'da şimdi Avrupa Birliği bir ülkesi üyede işte tekrar işte gladio benzeri bir yapılanmanın oluşmaya başladığının söylenmesi vesaire yani bunlar da sizleri eleştirmek için söylemiyorum ama o ortamın ne kadar aslında siyasi ortamların ne kadar tuhaf hale geldiğini gösteriyor hiç güvenilmez işte şeydeki iktidardaki partilerin e, bir takım işte komplolar içine girdiği soğuk savaş dönemindeki adeta ya 21. yüzyılda da bunları mı konuşuyor olacaktık diye düşünmeden edemiyor insan. Yani Türkiye'de bu açıdan farklı değil. Ya işte bu mesela İmralı tutanakları diye bahsedilen milliyetin yayınladığı mesela sızdırılan haberi yani kim sızdırdı bilinmiyor işte yani gene bir iyi saatte olsunlar sanki ortada dolaşıyor. Hangi amaçla yapıldı ne oldu bilmem ne vesaire işte bunları konuşuyoruz. Çok opak bir anlamda e, neyin ne olduğunu seçilemediği tuhaf ortamlar var. Yani sadece Türkiye'de böyle değil işte Yunanistan'da da bu aynı şekilde kimin eli kimin cebinde kim ne destekliyor ne oluyor gibi perde arkasında bir takım böyle gölgeler adeta bir şeyleri yönetmeye çalışıyorlar gibi. Keza gene işte dün öyle çok enteresan bir haber vardı işte TÜBİTAK bu dinleme komisyonu vesaire onlara verdiği briefingde şeyden bahsediyor yani güvenli bir toplantı yapmak istiyorsanız denizin ortasında deniz dibinde yapmanız lazım gibi bir öğüt vermişler. Bunu hani ciddiye mi almak lazım yoksa e, gülmek mi lazım bilemedim yani şaka mı yapmışlar <gülüyor> yoksa <gülüyor> <gülüyor> gerçeklik payı var mı hani dinlenmemek için ve hani herhangi bir bir anlamda komplo'ya kurban gitmemek için yapmanız gereken deniz dibine inmek yani <gülüyor> Uzaya da de çıkabilirdi tabii evet a alay eder gibi bir durum yani Hı. yoksa herhangi bir odada işte bir ampul de dinleme cihazı haline gelebilir işte yok lazerle bilmem ne yapılır falan filan gibi böyle bir şey hani bilim kurgu filmi gibi adeta ama gerçeklik mi, bir yandan öyle. da bunu TÜBİTAK mı söylemişler evet TÜBİTAK'tan uzmanlar e, briefing vermişler e, bu me me şey, meclisimizdeki dinleme komisyonu olarak bilinen onların, milletvekillerinin oluşturduğu gruba ve bu hakikaten çok ciddi şekilde yani benim hani o cümle çok özel bir çekti denizin dibine inilmesi, güvenli bir toplantı yapılabilmesi için şimdi <gülüyor> böyle bir or, tuhaf ortamlardan bahsediyoruz aslında siyaset derken, her an herkesin ayağı bir şekilde kaydırılabilir i̇şte gene işte Türkiye'de suikast girişimleri mesela çok konuşuluyor bugünlerde işte o Gizli şeyler bir takım planlar ortaya çıkıyor vesaire geçmişte ve yakın zamanda yapılan. Bunlar çok düşündürücü tabii yani e, bu kadar ciddi sorunlar yaşanırken e, Türkiye'de işte Avrupa'da e, bir yandan da bu kadar komplo teorilerin olduğu konuşulduğu bir ortam bir anlamda ürpertici gerçek sorunları çünkü tartışamıyoruz bir türlü aslında birçok alanda. evet. Peki evet. bitirirken bir de bir sorumuz var. Docho Velle'den bir haberle başladık. Bunun evet. nasıl değerlendirileceğine karar veremedik. Hala da gidiyor bir de sana soralım dedik. Yani bu mutluluk ve iyimserliğin ömrü uzattığı yolunda bir inanç vardı. Ama Alman bilim insanları da bayağı ciddi üniversiteler Erlang'ın. Nürnberg Üniversiteleri, Humboldt ve Züri Üniversitesi ortaklaşa bir araştırma yapmış. Pesimistler daha uzun yaşıyormuş. Şimdi bu iyi haber mi, kötü haber mi? Bunu sorarak bitirmek istiyoruz. Vallahi ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, o haberi daha önce görmüştüm ben. Hani Doçivalleden önce bir süre önce gördüm ve e, orada nasıl e, yorumlayacağım ben de bilemedim. Çünkü bir yandan hakikaten yani kimlik e, düşünüldüğünde her zaman önlem almak ve e, bir şekilde kendini korumaya yönelik bir hani bir bariyer oluşturmakla ilintili bir şey bir yandan. E, <gülüyor> dolayısıyla kötümserliğin insanı koruyan bir yanı var gerçek hayatta çünkü öngörüyle kendinizi korumak için önlem alıyorsunuz kötüyü öngörerek evet. fakat baktığınızda yani aslında biz kendimize baktığımızda yani şimdi üçümüz Ömer Madra, Jan Tompil ve ben serinin olarak imser miyiz, kötümser miyiz bilmiyorum. Aslında umutla bir takım şeyleri arıyoruz. İyi iyi olan ne olabilir diye. Dolayısıyla daha çok ilimsel izi gibime geliyor. Evet, hani hep senin şeylerden bu şeylerden eleştirerek bahsetsek de. Evet, dolayısıyla bu sözlerle beraber... Onun için benim oyum gene de ilimseler tarafına olsun yani. <gülüyor> evet o zaman da tabii ömrümüzü kısaltmış oldun sen. İ Bil bilimsel gerçekler her zaman da bilimsel e gerçekten gerçekleri mi dayanıyor bunu da sorgulamak lazım. Peki bir de son soru o zaman. Bu şimdi çıktı ortaya. Bu Doçemeledeki bu haberi biz yeni gördük. Sen daha önce gördüğünü söylemiştin. Sana kim sızdırdı bunu? Ba <gülüyor> evet, bana kötü insanlar sızdırdılar. Bak biz biz kazanacağız. <gülüyor> biz daha çok yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Başka <gülüyor> sorum yok. <gülüyor> Görüşmek Neyse, güzel. deniz dibinde yapalım gelecek deniz... programı. Evet, aynen öyle. Görüşmek <gülüyor> evet. üzere. Hoşçakalın, görüşürüz. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Açık gazde. Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın var be. Merhaba Alp Bey. Günaydın can. Evet, bir bol meşeleli bir Konuşma yapalım başlangıçta. Ee, özellikle geçen hafta şahsen benim sadece senden öğrendiğim ilk olarak duyduğum bir olay vardı. Ve seyircisiz bir karşılaşmada Fenerbahçe'ye bir maçta seyircisiz oynama cezası verilmesine yol açan olaylar olmuştu. Paraşütle yani teknolojideki gelişmeleri de kullanan taraftarlar paraşütle Meseliler göndermişler. hatta oyunun durmasına da seyircisiz maçtaki oyunun durmasına bile sebep olmuşlar galiba. Şimdi ceza geldi Fenerbahçe'ye onu biraz konuşalım. Evet, evet başka niyeli var mı? Belki de vardır yani seyircisiz maçı seyircisiz oynama cezası gelmesi e, ahikadan ilginç. Yani daha maç Perşembe günüydü. E, ertesi günden bir sabah konuştuk yani herhalde o gün Noel'den sonradan sinyal gelmişti yani UEFA. Hem şaşkın kaldı hem kızdı bu işe. Hani disiplin e, kuruluna veriliyor, e, ceza da gelebilir ama belki Fenerbahçe kulübü de bir maç daha seyircisiz cezasının geleceğini tahmin etmiyordu. Belki para cezasıyla e, işin e, şey alabileceğini e, geçebileceğini düşünüyordu ama tabii e, dün Başka bir konuyla ilgili de Dilmen şey yapmış. Rıza Dilmen'in görüşünü almışlar. Tam buraya bağlayacağım. O işte hani oyuncuların, futbolcuların saçı davranışlarından konuşuyor. İşte bir oyuncu tipi vardır diyor. O Galatasaray Semih Kaya'yı vermiş. Yani Semih yapsa şey yapmazsınız. Çünkü biliyorsunuz hani Semih'in saçında duruşu efendi ama Felipe Melo yapınca <gülüyor> CV'si kötü. <gülüyor> hani hep <gülüyor> ya da Emre Belözoğlu yapınca Fenerbahçe'de CV kötü. Yani yap hep Şüphe o bu yüzden üzerine kayıyor mesela. Ee, Avrupa kupaları olunca da Türkiye'nin CVC çok kötü tabii. Ee, yani sağ içindeki oyuncu davranışı da, futbolcu davranışı da kötü. Ee, kenardaki teknik adam davranışı da kötü. Tribündeki ve tribün dışındaki seyirci davranışı da kötü. Hep buradan mimli Türkiye bir kere. Yani sürekli ceza olan, yani her sene, her sene ondan para cezalarını Saymıyorum bile. Bazen gazeteler yolusunu bilen şey yapar. İşte 250 bin euro bir takım almış. 180 bin euro biri almış. İşte tribünde açılan meşale. Sahaya atılan bir şeyden bir cisim. Vesaire. Yani bir tribün olayından. Ceza alınız ki bir de şunu düşün. Hani Avrupa maçlarında muhtemelen toplu küfür daha az oluyor rakip anlayamadı diye. Ya da yabancı gözlemci rakip takım o küfür anlayamıyor. Hani oradan da yırtıyoruz bir de. <gülüyor> bir de, <gülüyor> de şeydi bu. Ama bu hani bir tabii uç nokta. Bir de yani maçta tat dışında aslında <gülüyor> güzel bir organizasyon yapıp çünkü değil mi dev ekran kurulmuş. Hani, Tuda girilemeyen maç dışarıda 10 bin kişi izliyor. Bir Yani bir daire 10-12 bin kişi Orada var ama bir grup seyirci de hani kendini göstermek için paraşütlü bir düzenek yapıp zaten cezae sebebiyet vermiş meşelileri bu sefer insansız olarak stadyuma sokuyor. Hava ee, Akıl akılsız olmaz hakikaten yani hem işte dediğim gibi UEFA yetkilinin şaşırtan hem hem bir şey yani bu nasıl olabilir? Başka şaşırtıcı şeyler de vardı aslında yani e, mesela gazetelerin büyük çoğunluğunda spor sayfalarında Fenerbahçe'yi şoka uğratan karar değil. Niye şok etsin? Yani bu kadar zaten davranışın kendisinden şoke olması gerekirken biraz önce konuştuğumuz gibi o değil de ceza vermesi UEFA'nın kontrol ve disiplin kurulunun ceza vermesi şoka soktu diyor gazeteler. Bir kere asıl ee, şaşırtıcı olan şey bu. Şunu tabii mesela unutuyor Fenerbahçe hani Türkiye'deki stat dışı seyirci olaylarında ki burada bir şey attık oyun alana kadar inmiş durumda. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu e, ceza vermeyebiliyor ee, stat içine bakıyor ama UEFA öyle değil yani stat dışındaki olaylara bakıyor ki zaten buradan iş artık sahaya kadar yansımış. Ee, daha önce de e, hani böyle meşeyle diyeceğim hani benzer olay olmuştu. Ee, herhalde çok uzun seneler olmuştan yani 20 seneye yakın. Galatasaray örneğin bir Lüksemburg takımıyla oynuyordu. Diye. Deplasmandaki e, Lüksemburg'daki maçta tabii bir sürü Türk seyirci var. Yani Almanya'dan gittiler e, Lüksemburg'a. Yani tribünlerdeki yoğunluk Türk seyirci üzerineydi. Galiba oradaki maçta 5 işte Galatasaray'ınla yine stat dışından Cisim atıldı sağ içine ve o bir sağdaki birine geldi yani. Stadyumun dışından atılan cisim. E, Galatasaray bir maç sağ kapatma cezası almıştı. Yani İstanbul yerine e, İzmir'de oynamak zorunda kaldı maçı. Yani, yani seyircisiz oynamayla tabii kıyaslanacak bir ceza değil ama stat dışından böyle e, müdahale şey e, geleneğimizde var. Arada yıllar içinde belki başka da olmuştur. Yani şeyi hariç tutuyorum. Rakip takım seyircisiyle kavga e, vesaire hatırlırdık yani. Evet. UEFA Kupası bile Kopenhag'daki Kopenhag e, meydanlarında İngiliz ve Türk taraftarlar sandalyelerle birbirine girmişti. Kafeleri dağıtmışlardı ama onun, hani artık onun ötesi öncesi günü biraz ondan bağımsız olarak olay olarak e, gözükmüştü. Ama onun ötesinde işte Leeds United 2000 senesindeki maçta e, İstanbul'un en büyük meydanında İngiliz'i katlettiler resmen kalplerini evet, evet, çat evet. saplayarak yani Yunusluğumuz daha saray tarftarı da bu böyle bir şey çizdi yani e, tabii evet evet yani e, hani o Türkiye'deki işte böyle çete savaşlarının şeye yansıdı olaydı belki yani, e, Avrupa'ya en büyük yansıdı olaydı e, orada mesela şey ben galiba o sezon Fransa'da e, yaşıyordum o başlattım onu mesela orada ne mesela İngilizlerin nasıl Avrupalılar tarafından mimlendiğini gördüm ya Fransa olayı düzler ve şey dediler e, İngilizler zaten evet adamlar adamcağızlar ölmüş ama hani şeydi birkaç konuştuğum Fransa tabii İngilizler evet, tabii. O kadar hooligan olarak dön yargı hooligan. ve evet yani <gülüyor> şey olmuyor işte İngilizler kafa dereyetmiş ki öldürülen hani şeyi bile Fransa bir şey diyor kaşınmıştır zaten hani o olayı o çıkarmıştır. Halbuki alakası yoktu. Yani sonradan ortaya çıktı ki bir hatta bilgisayar fiber optik kablo mühendisi olan bir taraftardı. Ölenlerden biri. Yani hiçbir hooligan kimliğine, holigan kimliğine hiçbir yani şekilde girmeyi. Yani karşılıklı olayı hatırlıyorum hani o Kevin Spade'di galiba biri. Yani öldürülen kişiler evet, evet. bizzat karışmışlar mıydı onun... O kadar hafıza yatarsınmış değil ama Hani taksim Meydanı'nda da bir karşılıklı şey olduğunu hatırlıyorum, hmm. yapışma oldu. Yani demek ki şey yapamıyoruz. Hani bir sorun değil. Şey olmasa bile rakip taraftarı olmasa bile bizim Türk taraftarı şeye becerisini şey yönünde kullanıyor. İşte kendi kendine bir yer. Yani ne güzel işte paraşütle şey yaptık. O ne güzel stadyumda meşre yaktık böyle hani kendini tatmin edici faaliyetler bu önce şey olur hani öyle <gülüyor> sonra ancak ceza gelince Evet tabii. Tamam. Evet, mesela internet üzerinden üstlenmedi filan deniyordu şeyler. Fenerbahçe taraftarı bu paraşütle indirilen şeyi üstlenmedi deniyordu. Ama Twitter mesajlarında da tartışılan yola çıktı bilmem neler yola çıktı diye mesaj verildiği de anlatılıyordu yani. Ee, Enayi yani, herkesi aptal yerine koyuyorlar yani. Şey gibi emniyetteki ifadede de işte biz hani stadı atmayacaktık rüzgar esti işte oraya. Evet özledi. aynen öyle. Vermişler. Şimdi Fenerbahçe'de tabii yani sportif zarar olabilir elbette bir tur geçildi seyircisiz maçla ama şimdi daha zor bir rakip var. Belki seyircisiz maç oynamak olumsuz etkileyecek. Üstüne bir de maddi zarar var tabii. iki maçta e, ne bile satabiliyorsunuz, ne stat içinde işte yiyecek ürün satabiliyorsunuz. E, büyük bir zarar söz konusu. Şimdi bugünkü haber sorumlu bulunan kişiler varsa onlara da tazimak davası çıkacak ama hani e, o şeyi karşılar mı maddi ve sportif zararı muhtemelen değil. Yani kim bilgileri... açacak ayrıca Fenerbahçe'den taraftara dava diye evet Milliyet Gazetesi'nde görüyorum bugün mesele. E kime açacak? Atan taraftarı açmayacak mı? Kime açacak? attığı tespit edilen kişiler mi var? Evet varmış. Evet var işte emniyette onlar ifade verdiler. Hmm. Hmm. İşte onları... Şey diyenler işte biz şey yaptık e, hmm. böyle bir gösteri yapacaktık ama yani stadı yönlendirmemiştik. Rüzgar işte oraya gittim bir şeyler. <gülüyor> yani grup kaç kişi varsa yani emniyeti kaç kişi alındıysa. E şimdi daha büyük tehdit şu hani bir daha benzer bir şey olursa bir yıl ihraç edeceğiz. Tehdidi var tabii. Artık o kadar üst üste olduğu için olaylar. Yani biliyorsunuz bu sene Beşiktaş mali belgelerde yalan beyanda bulunduğu için ihraç edildi. Avrupa Kupalarında. Herhalde 70'li yıllarda Trabzonspor Fırtına seslerken Türkiye'de bu Liverpool'la oynuyorlar. Ee, ya İzlanda takım Akranese Liverpool maçlarındaki olay yüzünden Trabzonspor bir yıl ihraç ediliyor. Ee, Avrupa kupalarından yani Türk, Lig Şampiyonu aldığı halde bir sezon oynayamıyor. Herhalde 77-78'e geliyordur. Mesela böyle bir ağır ceza var. Ee, yani zaten önce örneklerde var bizimde <gülüyor> UEFA'da. Evet. Kimsinin gözün yaşında. bak. en son şey diyecek zaten yanında. Ne kadar problemli ülkesiniz? İki kenarda oturun bakayım. <gülüyor> diyecek. <gülüyor> Kese şiddeti bitmez. Evet yani şey diye düşünüyorlar herhalde. Ziya Paşa'nın o e, veciz satırları gibi nus ile yola gelmeyeni etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Kötektir. UEFA'da yani bu kadar bütün cümle alemi de ena yerine koymanın da başka bir şey yok herhalde Örneği bu kadarı yok alenen yapılan yani açıklamalarda tuhaf tuhaf açıklamalar geliyor. herkes aptal yerine koa Evet ya ama sadece FIFA'dan değil UEFA'dan değil bu aynı zamanda bu sahaya meşaley attığı ifade eden ve suçlamayı reddeden kişilerden de bir takım açıklamalar var. Mesela şöyle diyor. Olay günü metrobüsten inerek Kadıköy Salı Pazarına doğru Fenerbahçelilerin maç izlemesi için hazırlanan yere doğru yürüdüm. Yanımda arkadaşım E.T. vardı. O sırada gökyüzünde meşaller vardı. Ben de arkadaşım E.T.'ye gökyüzü ne kadar güzel görünüyor dedim. O sırada koşan bir grup üstümüze doğru geliyordu ve kaçın diye bağırıyorlardı. Biz de sürü psikolojisiyle hareket ederek koşmaya başladık. O sırada benim ayam takıldı yüz düştüm. Gelen polisler beni yakalayarak karakola getirdi. Suçsuzum." demiş. Yani aslında e, suçsuz olanlar da belli e, bu, oluyor. Çünkü işte, hani bir türlü benzer olaylar da olur. Vallahi amaçla ilgim yok, tanımıyorum. Gökyüzü ee, çok güzel Şeyde Biliyorsun işte geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra sailen gruptan şey bir sürü seyirci olmuştu işte gözaltına <gülüyor> alınmalarla. Hani şey diye savunmalar olmuş ki Polisleri öpüp tebrik edecektim. Ondan olmuştu. Ters yön ekranda var biliyorsunuz. Bir dönem e, Avrupa Kupaları için düzenlenen fiyat işte, ajantalarının düzenlediği turlar vardı. O dönem şey çok yaygın. Avrupa'ya kaçak gitmek isteyenler <gülüyor> bir sürü futbolla ilgisi olmayan adam ajantaya para verip şey yapmış. Tura katılmış mesela. Taraftar diye değil mi? Evet, değil mi? Sonra sorgu yapmaya başlandı mesela. Şimdi bu pek kalmamıştır ama oyuncuları soruyorlar falan. Şeyden haberi yok. <gülüyor> Maça gidenlerin en ufak bir haberi yok. Ne maçı e, bilmiyor değil mi? <gülüyor> ya da şey, mesela Hakan Şükür dönemi kim oynuyor? Tanju Çolak diyor mesela. Artık hani o yıl geçmiş orada. Evet. Yani şimdi herhalde yani öyle bir şey kalmamıştır ama bir dönem baya bir şey kapısıydı. Hatırlıyorum. Ee, Avrupa'ya kapı atma yoluydu. Ee, bu yani şey taraf işte. Yine seyirci yönetim hani buradaki iletişim eksikliği çünkü değil mi? Yani mesela maçta stat dışında dev kanlı bir şey organize yapmak bence güzel bir şey bir şey. Çok doğru. Onun şeyde da... bile çok düşünülebilecek bir şey bence. Hani stadyumları az kullanıyoruz deniyor. Deplasman maçlarında hatta stat içinde düşünülebilecek bir şey bence. Yani madem Usta'lar yapılıyor bu kadar yer tutuyor. E, Deflasan maçlarında seyirciye daha ucuz biletle sat içinde dev ekran düşünülebilecek bir organizasyon iyi bir şey ama işte hani <gülüyor> bir grup <gülüyor> uyanığın şey yüzünden e, ama işte, bağlıya patlıyor yani geçen sefer ee, ilk... ki Fenerbahçe'nin hani belki işte, ciddi bu tur şansı olacak savaş ee, maçı İstanbul'da bunlar ama böyle bir durum var yani tabi şey bitmiyor hani Türkiye'de sa kanına geliyorsunuz. mesaj işte, ilginçtir. ilginçti Galatasaray-Orduspor maçı pazar akşamı. E, dramatik bir maçtı hakikaten. 2-0'dan 4-2 oldu. Sakatlanıp hastanelik olan oyuncu, işte verilen penaltı, verilmeyen penaltı hani daha olayları olaylar var dramatik ama sa kenarı da öyle. Yani e, Galatasaray'ın e, teknik ekibi o kadar e, gergin ve agresifti ki hakem cismini zaten e, oyundan attı. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarını Hasan Çeşit e, tribünlere gönderdi e, şeyleri nedeniyle. İşte İddiaları hakaret değil ama e, şeydi. Işte, e, yani yönetimle dair yakışkalmayan sözler yüzünden e, bunu kabul etmedi ve tribüne gönderdi onları. Hatta şeyler devre arasındaki sözler maç sonunda da yani galibiyetten sonra bile devam etmiş. Ve şu maç sonrasında da çok kızgınız demeç vermiyoruz gibi şeyler var. Mesela Galatasaray tarafında ee, hani maçta da hakemin var ama bence hani İstanbul takımları şunu bekliyorlar. Yani hakem e, her maçta lehimize 3 penaltı versin. Rakipten de iki kişi yatsın şöyle rahat oynayalım Hakem öyle değil gayet tribün baskısına karşı dirençli bir hakemdi. Ee, i̇lk yara denemeyecek fazla bir şey yok zaten. Yani i̇kinci yarıda bir kaçırdığı penaltı var Galatasaray'la lehine. Ama olabilir yani her maçta oluyor. Hani Bunlar yüzünden bir, bunu bir şeymiş gibi, hınç meselesiymiş gibi algılamak hakikaten ee, çok kayıp. Şimdi Fatih de 3 maç ceza aldı mesela. Fatih Terim'i şoke eden karar diye de geçiyor evet, herhalde gazetelerde. Geçen yıl ertenen Makin cezası vardı ki. ama o hakaret kapsamındaydı. Ee, bu ceza hakaret kapsamında gözükmediği için o 2 maçlık ceza devreye girmedi yani öyle olsa muhtemelen bu 3 maç 4 maç olacak. Belki daha fazla. Geçen seneden 2 maç da eklenecekti. O Hı. olmadı şimdi ceza 3 maçla. Evet ama mutlaka evet. şoke olmuştur <gülüyor> ve Fatih değil mi? Yani neden acaba? Niye ceza verdiler ki falan diye. Evet enteresan bir durum var. Peki biraz da spor konuşacak halimiz. Ha bir de spora geçemeden şey de var. Emre Belözoğlu'nun gene giriştiği bir... Yani, Evet. Üçüncü, bu haftaki için 3. ayağı da o. Ee, Emre Belazoğlu ilk 2-3 maçı uslu geçirdi. 3. maçta e, yine As hazırlanan çıktı. Asıl Sırtın şaşırtıcı onun oydu zaten. Yine, uslu geçirdiği günlerdi. E, Pazar günü harakli bir maç oynadılar. Orada maç, yani son işte 90 ve 96.5'teki gollerle e, maçın akıbeti belli oldu. Emre oldu maç içinde iddiaya göre Kasımpaşa takımının Türkçe bilen, daha önce Türkiye'de popo teknik direktörü Şota Arveladz'e göre e, küfür etti. Fenerbahçe tarafı bunu reddetti ama dün Kasımpaşa şikayette bulunmuş. E, bulundu Emre Belozoğlu hakkında yani e, evet. küfürleri yüzünde. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da kayıtları istemişler. Resmi kayıtları ve dudak okuma yöntemiyle de davada kullanılacakmış herhalde. Suçun işini de ee, Evet yani mesela Kasımpaşa'lı oyunculardan biri de hangi da sefer atılamıyorum. Emme değil Kaleci Volkan küfretti diyordu. Yani onun iddiası da öyleydi Kim kimi şey yaptı bilmiyorum ama hani... Bir de hani otoparkta devam eden tehditler var mesela. Öyle mi? <gülüyor> Bitmiyor. Yani sağ şimdi tamam olduğu gerginlik. Hani, e, unutun bari sağ dışında onu. Orada olur şimdi. Çekişme var. Etekme geliyor. Sertlik oluyor. Ama hani sağ dışına devam ediyorsa kötü o Kasımpaşı'nıncuyu unuttum şimdi ismini. Onun iddiasına göre otoparkta devam etmiş mesela. Evet. Ama Emre değil. <gülüyor> Emre Belezoğlu değil. Ee, neyse herhalde ee, Bu arada... Al bir de e, bilgi olarak şeyi soralım sana. E, Emre'nin Belezoğlu'nun bir fair play için yani adil, dürüst Zeki Çevik ahlaklı sporcu e, video klipinde oynadığı söyleniyor. Buna ne? doğru mu bu? Şeyin e, Gençlik Spor e, Spor Bakanlığı'nın Bakanlığı şeyi var. Hı. Klibi galiba. Orada tabi bir sürü şey var. Her daldan sporcu oyuncu var. Bakanlık ikna etmiş. herkese oynatmış işte. Emre'yi yani. ikna etmesi zor değil de onu seyreden seyircileri nasıl ikna edecekler? Emre'nin iyi bir örnek olduğu konusunda ben onu merak ettim birden. Ha şey diye düşünmüş de olabilirler. Şimdi oynatırsak buradan, bundan sonra yapmaz artık. <gülüyor> şey gibi. Obama'ya Nobel ödülünü vermek gibi bir şey. <gülüyor> Burada spor sporcular doping de yapmazlar. Evet. Sarı kat da görmez. Öyle düşünmüş Bakanlık. Söz almış mesela. Örtülüük yapmaz, küfür etmez. <gülüyor> o zaman son şey bir mi? son bir Emre haberi de ben vereyim. Emre Belezoğlu Trabzon'un Maçka ilçesine yaptıracağı anaokulu inşaatından vazgeçmiş. Bu Zoka'nın. Evet. Bugün ya bugün müydü haber? Evet, öyle bir haber de vardı. çünkü Annesinin sanıyorum doğduğu ilçe Trabzon'da, evet. e, Trabzon Tükenli oraya bir e, okul yaptırmaya niyetlenmişti. Hatta bir önce tartışması çıktı. Trabzon'da da yani il çapında da bunun tartışması olmuş. İşte yaptırmasın, Emre'nin okulunu istemiyoruz. Evet, ırkçılık da suçlanamıyor. Yani bir tane adam ya. hayır yaptırıyor, okul yaptırıyor, bırakın diyenler. O da kızmış ve vazgeçmiş, öyle mi? Evet. En azından şimdilik yani bilgi öyle. Evet Trabzonlar ırçılıkta suçlanan birinin yaptırdığı okulda çocuklarımız mı okuyacak demiş. Ee, bir kısım Trabzonlu da Trabzonsporlu hangi futbolcu Trabzon okulu yaptırdı Emre'yi takdir etmek lazım demiş. Ama Emre de vazgeçmiş. Evet heyecanlı bir durum. Var. sonra yaptırır belki. Müteahitliğe değil mi? <gülüyor> Müteahhit olarak mı yaptırır? Evet. evet. Yani hakikaten çok tuhaf ve ne diyeceğin insanı kolay kolay karar veremediği e, olaylar halinde devam ediyor sporda. Spor konuşma imkanımız çok kısıtlı. Evet, hani belki iki dakika şeyde inelim. Bu hafta biraz Real Madrid Barcelona haftası. Evet. Ee, Salı günü İspanya Kupası rövanşında oynadılar, geri final rövanş maçında ve Real Madrid deplasman müthiş bir galibiyetle ve bitirlik galibiyetle. Yarın da saat Türkiye saatiyle 5'te erken bir saatte bu sefer Madrid'de lig maçına çıkıyorlar. Özellikle Real Madrid ya iki takım içinde zor bir fikstür ama Real Madrid için daha zor maçın yarın erken olmasının sebebi de zaten bu fikstür yoğunluğu. Çünkü Real Madrid salı günü Manchester United'la deplasmanda Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıkacak hani arada kupa maçı. Maçı, bu maçı cuma alma imkanı da yoktu. Hiç olmaz. İşte cumartesi daha erken bir saate e, çektiler maçı. E, böyle bir yol izledi İspanya Futbol Federasyonu. Ama e, gözüken şu ki da ligde ne kadar puan farkıyla önde olursa olsun... ...bir e, ufak şey olduğu... Hani, ...zirveden düşme olduğu bir gerçek yani... E, birkaç faktör var bunda tabi bu ayrılmıştı takımdan ee, ama yerine gelen yardımcısı Tito Villanova'da da maalesef e, kanser tedavisiyle uğraşıyor takımın başında değil New York'ta hani e, eski ikinci adam yeni birinci adam da olmayınca böyle bir takımda herhalde e, şeylik başsızlık e, oldu hani elbette bir yıpranma payı da var yani dört yıldır beş yıldır bu seviyede önümün getirdiği ama Real Madrid taktik olarak çok domine etti bu sefer Barcelona yani. Skor da bunu yansıtıyor. Evet yani Barcelona da Nou Camp'ta böyle bir 3-1'lik galibiyet çok hatırı sayılır bir şey tabii. Evet yani pek de pozisyon mesela Koca ilk yarıda bir pozisyonla bitti herhalde. Maçın başında bir pozisyon vardı. Onun dışında pozisyon var mıdır Real elbette Barcelona topa daha fazla sahip oluyor ama onun büyük bir kısmı hani tehlikeli bölgede geçiyor. Evet gol posunduğunu düşmeden en tabi Messi korkunç bir tempol oynuyor yıllardır ve yine bu sezon aylardır mesela böyle bir son iki haftadır daha düşük burada Hiç etkili olamadı mesela Real Madrid karşısında yani tabi ona göre önlemi var Real Madrid'in o kademeli kombine savunmayı çok iyi yapıyorlar yarın da muhtemelen ligde bir şey, yani Real Madrid'in şampiyonluk umudu yok 16 puan girdi çünkü varsa bundan sonra sezon sonuna kadar eee hayalde en fazla 10 puan kaybeder. E, onu bile kaybetmez muhtemelen. E, o yüzden presiz için oynayacaklar. Ama yani şunu bile bekleyebiliriz. Salıyı düşünüp Mourinho'nun bazı yıldızlarını dinlendirilmesini bile bekleyebilirim. Ben yani çünkü kupa diyecek ki yani kupada eledim adamları. Burada bir beraberlikle çıksam bana yeter. Nasıl salıydı, mudum yok ama salı günü müyüm çünkü orada iyi sonuç alamadılar ilk maçta Madrid'de Manchester'da belki galip gelmeleri gerekecek. yarınki maçı feda bile edebilir. diye düşünüyorum. Hani evet. bir tilki çünkü Mourinho. yok. <gülüyor> evet, peki bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Bir de evet, son bir Bir de Rantalya kuşusu var önümüzdeki hafta içerisinde. Eee gerçekleşecek olan... E, bu hafta sonu. Bu hafta sonu, evet. Bu hafta e, sonu e, gerçekleşecek Hangi gün? Cumartesi mi? 2-3 Mart, e, Mart 2013 tarihleri arasında yapılacak olan. Pazar dönüşü. ama man, maraton kısmı pazar günü. E, Türkiye'nin e, ikinci büyük maratonu Avrasya Marantan'dan sonra ismi de güzel Rantalya yani koş Antalya gibi aslında evet evet adı, e, adım adım oluşumu var mesela bu koşanlar arasında e, Doğa Koleji'nden bir grup öğrenci var e, Buğday Derneği'nden e, atalık tohumlarını sürdürmek için başlattığı tohum e, takas kampanyası için e, koşan <gülüyor> e, insanlar olacak epey kalabalık olacağa benziyor bu e, e, Rantalya ben koşusu 4 yıl önce yerinde izledim yani seyirci, gazeteci olarak Farklı çeşitli noktalarında yani şöyle bir avantajı var. Herhalde Mart ayının ilk hafta sonunda böyle bir havada maraton koşabileceğiniz bir Avrupa kenti yani sayılıdır hani evet. böyle Antalya gibi büyük bir kent sayılıdır. Hani Dünyada tabii yarı kıyı değiştiğinizde o da olabilir ama büyük bir şans. Ee, yıllardır zaten promosyonu hani, yani yurt dışından gelen kalabalığı görmeniz de koşucu sayısını. 2009'da çok Türklerin çok üzerinde yabancı koşucu vardı hem maraton kısmında hem yarı maraton kısmında. Ee, Özellikle Almanya'dan. Evet, ben de doğrusu bir tanesine e, asbel kadar katılma durumundaydım e, ve e, Viktor Ananias Buğday Derneği'nin kurucusu e, hı hı. buna e, katılıp işte e, Tatuta için koşuyordu. Ama ölünce onun forma numarasıyla ben koşmadım da doğrusu yürüyerek ama tamamladım parkuru ve benim katıldığımda da binlerce on binlerce kişi vardı. Gerçekten şaşırtıcı ve etkileyici bir şey yani. Evet, da... Biz işte tüm dünyadaki büyük maratonlarda uygulanan bu koşarak bağış topluma faaliyeti. Tabii Türkiye özellikle adam adamın ...çabasıyla yerleşti gibi yani... ...son 5 evet. yıldır... E, ...bunun takipçisi e, adım adım... ...hem... ...toplanmasını sağlıyor, kendi oluşumunu büyütüyor... ...hem de başka oluşumlara örnek oluyor... Evet, işte ...londan, New York gibi maratonlar da... Yani ...yüz milyonlarca... E, ...şey toplanır... ...sterlin, dolar... ...ve bir sürü farklı... E, ...sosyal sorumluluk projesi için... E, ...daha hani... ...türkiye emekleme döneminde ama hızlı ilerliyor... ...yani... E, Evet, evet. çok e, etkileyiciydi yani. Biz de e, bu o, statuta için epey bir şey toplama imkanı bulmuştuk o katılımla beraber hatırlıyorum. iki sene önce olmuştu. Bu arada şey de bitir, bitirirken şeyi de söylemiş olayım. E, 3 Mart 2001 aynı zamanda da e, bu Buğday Derneği'nin kurucusu ve vizyoneri Viktor Ananyas'ında da e, ölüm yıldönümü. İkinci ölüm yıldönümü Bodrum Bitez'de, Şişli ve Kartal %100 ekolojik pazarlarda, bir de Kaz Dağlarındaki Çam Tepe Ekolojik Yaşam Merkezinde de anılacak kendisi. Kendisini de otizc olalım. Evet. Peki çok teşekkürler Al. Yayınlar hafta görüşmek, ha, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulaga Spor. Evet bu şekilde de tamamlıyoruz şeyi. Bu haftanın maratonunu diyeyim büyük bir koşuydu gerçekten. Biraz da sağlık sebepleriyle zorlanarak bir şey. Bir bitirirken son bir hatırlatmayı da ben ne yapayım. Karadeniz Forumu var. 2-3 Mart tarihleri arasında yani yarın ve öbür gün. Orada da Yıldız Sarayı, Diz Karakol Binası'nda tüm Mimarlar ve Mühendisler Odası Odaları Birliği, Mimarlar Odası Barbaros Bulvarında ve Karadeniz'de neler oluyor? Atölye Mücadele, Atölye Hukuk bunlar Cumartesi günü. Pazar günü de Atölye Medya olacak ve Atölye Sanat olacak. Karadeniz doğaya ve yaşama sahip çıkan herkesi çağırıyoruz diyorlar. Forum Karadeniz'de bir araya gelmeye bu çağrıyı da duyuralım. Ve bitirirken Wilbury biraderlerden Wilbury, Traveling Wilburys grubundan bu sefer üçüncü albümlerinden bir parça çalarak bitireceğiz ikinci albüm nerede diye soracak olursanız yok o çıkmadı. Şaşırtmaca olarak bir ve üç albümü çıkarttılar. Bu şaşırtmacayı yapmanın da başlıca ardında yatan isim George Harrison. Şaşırtalım bu tipleri demiş. Farklı bir ad vererek. Bu arada büyük gruptan Roy Orbison zamansız bir kalp kriziyle öldüğü için Grup uh, Traveling Wilburys Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne ve Tom Petty'den oluşuyordu Wilbury e, Wilbury grubu, gezgin Wilbury grubu, Spike Wilbury adında da George Harrison'dı. Şimdi onların kendi adını taşıyan Wilbury Twist adlı parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. <Gülüyor>